a yeah. Çıkkasıydı. Merhaba Kainat, bugün 18 Ekim Pazartesi, yıl 2010, ay 10, gün 291, Hızır 166 1431, Hicri Zilkade 10, 1426, Rumi Ekim 5 Günün tarihi 23 yıl önce bugün, 18 Ekim 1987'de Türkiye Radyo Televizyon Radyoları'nın dördüncü kanalı Radyo 4 adıyla Türk Sanat ve Halk Müziği yayına başladı. Günün fır günün fıkrası. Var mı diyeceğin? Nasrettin Hoca bakmış çarşıda bomboş bir dükkan, içinde de iki adam oturmuş konuşuyorlar. Sormuş, hemşerim kusura bakmayın ama siz burada ne satarsınız? Dükkancı ters adamın tekiymiş, yüzünü buruşturarak, biz burada eşek satarız. Var mı diyeceğin? Demiş. Hoca iş altında kalır mı? Vermiş ağzının payını. İkinizden başka kalmadığına göre işleriniz tıkarında herhalde. Yemek listesi gün 291. Kıymalı semizotu, bulgur, salata, meyve. Büyük, Büyük Saatli Marif Takvimi. To and fro Hard working at the mill Never fail in the mill Yet come a rotten bill Too much more business Too much more business Too much more business For me to be involved in Sales are talking to me Trying to run me up a creek Say so you can buy it, go and try it You can pay me next week Too much ah! more business Too much more business Too much more business For me to be involved in I'm trying to get me hooked, want me to marry, get a home, settle down, write a book. Uh -huh. Too much monkey business, too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved. Same thing every day, getting up, going to school. No need of me complaining, my objections overrule. Too much monkey business, too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved. Sue the operator for telling me a tale ah. Too much monkey to business Too much monkey to business Too much monkey to business. To business For me to be involved in five been to Yokohama Been fighting in the war Army bunk, army chow, army crows, army car ah. Too much monkey to business Too much monkey to business Too much monkey to business For me to be involved in five Working in the filling station. Too many tasks: wipe the windows, check the tires, check the all a dollar gas. Ha! Too much monkey business. Too much monkey business. I don't want your botheration. Get away, leave me be. Too much monkey business for me. herkes. Açık Radyo Brusl 949 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artuş'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Chuck e de bir günaydın diyelim. Charles Edward Anderson Berry. Ama herkes Chuck Berry diye biliyor. 18 Ekim 1926'da doğmuştu. Amerikalı gitarist, şarkıcı, besteci ve rock and roll müziğinin rock and roll devrimi de diyebiliriz. En önemli simalarından, kurucu elemanlarından birisi. Rock and roll dönemini açan insanlardan birisi. Yani hem ritim ve blues müziğini rock and roll diye belirlenecek tarza uyarlayan bir adam. Hem de sözleriyle de böyle gençliğin sıkıntılarını, angst durumunu ...ve tüketici dünyasının doğuşuna da göndermeler yapan... ...sıkı gitar soloları ve aynı zamanda da sahnede de... ...sıkı bir şu ördek yürüyüşü gibi şeyleri yaparak... ...çok rock'n'roll'un pek çok insanı daha sonra gelecek olan... ...etkileyecek hatta üzerinde silinmez izler bırakacak birisi. Hala performansta bulunuyor ama biraz artık... İtiraf etmek gerekir ki eski gücünden çok uzaklaşmış olduğunu da söylememiz gerekiyor herhalde. Ama gene de saygıda kusur edilmeyecek önemli bir müzisyen çok da çekmiş. Siyahi olmasının da getirdiği bazı problemler de yaşamış. Evet ona da günaydın dedikten sonra Too Much Monkey Business adlı şarkısıyla onun doğum gününü kutladık. Ve bakalım şimdi neler var. Önce bir kainata ilişkin haberlere de bakabiliriz. Doğa krizi, içinde bulunduğumuz büyük doğa krizini çözmek için önemli bir adım atılacağı söyleniyor. Dünyanın en önemli konularından birisi habitatların ve türlerin yok oluşuyla ilgili doğal hızın yüz 100 ila bin katı. Hızla tükendiği bir dönemde ve su ve toprağında da giderek e, insanlara ayrılarak böylece doğayı mahvetmekte olduğu konuşulacak bir şey. E, biyolojik çeşitlilik sözleşmesi e, konferansı neden hükümetler bundan? sözlerini tutamadılar ve yerine getiremediler. Biyolojik çeşitlilik taraflar toplantısı var ve de biyolojik güvenlik protokolü söz konusu. Hedef yılı da 2010'dan 2020'ye kaydırılıyor galiba. Bayağı ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. İki haftalık uzun bir toplantı olacak. Bu, yani biyolojik çeşitliliğin yok oluşunu azaltmak için çok önemli bir noktada olduğumuzu da Achim Steiner söylemiş mesela. UN Environment Program, UNEP diye bir kuruluş var onun başındaki. Yani bazı anlar gelir ki hem kamuoyunun algılaması hem de politik dikkat, politikacıların dikkatinin toplanması gerekir ve eyleme geçmek için en kritik andır diye BBC'de bir Konuşma yapmış, mülakat vermiş. Biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemlerin korunmasının en yüksek aciliyet derecesine sahip olduklarını görmek lazım. Demiş ama tepe taklak gidiyor 1992'de Rio yeryüzü zirvesinden bu yana gidiyor bunu geri çevrilebilecek mi konusu. Bir yandan devam ediyor. Aynı anda Tianjin'de de Çin'de de e, küresel e, iklim değişikliğiyle ilgili son roundu yapıldı. Ondan sonra da artık e, geçen seneki çok büyük bir başarısızlıkla sonuçlanmış olan Kopenhag toplantısının ardından bu sene Meksika'da Cancun şehrinde devamı getirilecek ona hazırlık niteliğinde bir toplantıydı. İklim değişikliği görüşmeleri Çöktü burada da ve Global South diye adlandırılan küresel güney, hı hı. Yani yoksul ülkeler topluluğu da daha da gömüldü bu şekilde. Onun da üzerinde belki ileride biraz sonra da durma fırsatımız olabilir kısmen. Böyle bir iklim değişikliği yolundaki adalet ancak yoksulluğu da sürdürülebilir diyen yazılar çıkarken vaziyetin çok parlak olmadığını söylememiz lazım. Tarihi bir fırsat vardı ama Amerika Birleşik Devletleri'nde de Şöyle bir şey olmuş görüşmelerde Obama yönetimi senatörleri bile şaşırtıp satılmış senatörleri bile şaşırtacak kadar onlardan da ileri giderek bütün istediklerini yerine getirmiş diye bir yazı çıktı. Hem New Yorker'da çıkan önemli bir yazı da Ryan Lizza'nın Washington muhabbiri New Yorker dergisinin diyor ki e, yani iklim değişikliğinin tam satışçısı haline gelmiş. Şöyle benzetmeler var yani e, çocuklar ıspanağı yemeyi ıspanağı yemeye söz vermeden bile önce hı hı. tatlıyı vermiş önlerine <gülüyor> diyorlar. Maalesef böyle yeni nükleer garantiler çıkartmış nükleer tesisler kurulması için ve karbon kısıtlamaları, salım kısıtlamalarını ertelemiş senatörler. Hal, halbuki bunları elde etmek için para alıyorlar lobilerden. Demişler, ya demişler Obama'ya bırak biz önce bir iki şey alalım para, işimizi yapıyor görünelim hiç olmazsa olmaz demiş Obama. Vermiş gitmiş. Yani büyük bir demokrasi açığı var. Artık kapatılamaz hale mi geldi diye de soruluyor. Böyle bir durum. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2.2 trilyonluk bir dolarlık onarım bedeli de çıkarılmış. Yollarını, demir yollarını ve havalimanlarını. Ama hem resesyondan hem de sağa kayış yüzünden bütün altyapı projeleri tehlikedeymiş deniyor. Ayrıca da bu... Mortgage, ev kredisi sorunlarından daha büyüğü geçen hafta sonunda da söylediğimiz gibi işte yani 8-9 milyon muydu hesabını yaptık el konan evlerin, haciz konan evlerin içindeki etkilenecek insanlar açısından milyonlar yani. Milyonlarca insandır rahatlıkla söylenebilecek. Hani tam e, hane nüfusunun ne olduğunu hesaplamak kolay değil çünkü bizim için Amerika'da ama. Beşten aşağı değil diyebileceğimiz Rahatlıkla e, milyon insandan bahsediyoruz Evet bir milyon yüz bin ev Galiba Şey durumdaydı Zor durumdaydı Şimdi aslında bir de haciz işlerinde Çok sayıda hile huda Yapıldığı da söyleniyormuş Sahte kağıtlarla filan Acaba bir memorandumları durduralım mı Askıya alalım mı derken Yani mortgage krizinden Daha da büyük bir şeyle mağlul olduğu söyleniyor krizde. Amerika Birleşik Devletleri ne yapalım ama biz de böyle. Peki günün Türkiye'den önemli haberlerine de göz atacak olursak ne yapabiliriz? Erdoğan'ın Türkiye'de şık, haber vardı. Evet KCK bir vardı ama çok endişe verici. Bugün zaten aslında temel olarak haber olacak. Hem davalarla hem de dava ile ilgili toplanacak Yüzlerce falan isimden bahsediliyor. Ona da geliriz ama şey yönelik bakacak olursak aslında hafta sonundan bu yana yansıyan epeyce haber var. Herhalde en önemlilerinden birisi HSK seçimlerinin yapılmış olması. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nda ilk kez seçim yapılmış olması. Gerçi seçimin ne kadar seçim olduğu ve seçilenin ne olduğuna dair epeyce tartışma yapmak gerektiği çok açık. Ee, ama şimdilik özet geçiyorsak seçim yapıldı <gülüyor> deyip geçebiliriz herhalde. Evet ama bunun bir pirus zaferi olduğunu ve aslında bürokratların Adalet Bakanlığı'nın listesinin oylanmış olduğuna dair önemli söylentiler var. Bu tabii çok büyük bir kriz de yaratabilir. Görünmeyen bir kriz yaratabilir. Yani çünkü aslında bütün bu yapılan olan bitenin e, amacı daha demokratik ve e, yargının hakikaten özelleşmesine doğru. Gidecek adımların atılmasıydı. Adalet Bakanlığı'yla bağıntılı olması değil. E, burada iki yön tartışmak gerektiğini e, ben açıkçası düşünüyorum. Birincisi e, hükümetin ne halt ettiği buna iyi bakmak gerekiyor. Çünkü gerçekten e, yapılan şey gayet gayet çirkin. İkincisi ise hükümetin Sonuç olarak 12.000 hakim ve savcının gidip bu listeye oy atmayı tercih ettiği bir kısmının. Yani ciddi bir kısmı Adalet Bakanlığı'nın listesine gizli oy olmasına rağmen üstelik gidip oy verdi. Bence bu kısma da bakmak gerekiyor. Çünkü bu kısma bakmazsak ya bak işte hükümet yaptı, yapmadı, yaptı, yapmadı, iyi yaptı, kötü yaptı falan diye tartışmak mümkün. Bu sefer üstüne üstlük şey, tezini de ortaya koymak çok zor. İşte kömüre sattılar, fasulye verdiler. İşte bulgur için yaptılar falan filan gibi şeyleri de söyleyemeyeceğiz. Ne oluyoryu anlamak gerekiyor ki bir şekilde anlamlandırıp değişimine de yol açabilmek mümkün olsun. Yani çünkü bunlar eğitimli üstüne üstlük mevki sahibi falan insanlar hakim ve savcılardan bahsettiğimiz zaman halkımız eğitimsiz efendim durumunun ötesine geçiyor hal. Bakmak lazım. Anlamlandırmak çok kolay olmayacak çünkü bir de seçim var propaganda yasağı var. E, memur oldukları için propaganda yasağı olan yerde seçim olunca kimin seçildiğini ve neye seçildiğini bilmek zaten çok kolay değil. Evet yalnız e, yani hakimler ve savcılar yüksek kurulu e, üyelikleri için yapılan seçimlerde e, ipi göğüsleyenlerin çoğu bakanlık listesinde diye bir evet. haber var. Onun üzerinde biraz daha durmamız e, gerekiyor. Evet hafta sonunun önemli haberlerinden biri de üniversiteli şerzanı vuran polisi sık diyen kişinin karşı gruptan bir sivil olduğu ortaya çıktı diye de bir haber var bugünkü Radikal e, Gazetesi'nde yeni bir formatla çıkan Radikal Gazetesi'nin ilk manşeti bu. Dün değil miydi ilk manşet? Ha dün çıkmıştı evet, galiba. Evet dün arada. çıktı. Evet. Bugünkü ikinci manşet e, evet Muğla'da 12 Mayıs'ta. Öldürülen üniversite öğrencisi Şerzan Kurt'la ilgili e, ortaya çıkan bir iddiadan bahsediyor. Radikal Kurt'un ölümünün hemen önce bir kişi polis imdat 155'i aramış ve sıkın Gültekin abi içeri gelin diye bağırmış. Bu kişinin 20 yaşındaki Samet Erdoğan olduğu ortaya çıkmış. Şerzan Kurt'u öldürmekle yargılanan polis memuru Gültekin Şahin ilk duruşmada Erdoğan'ı tanıdığını açıklamış. Diye devam ediyor haber. Evet bu da karışık ve Kaygı verici haberlerden biri. Tabii başka şeyler de var elimizde. Yani şimdi mesela şeye dönebiliriz herhalde artık KCK meselesine. Evet KCK meselesi gerçekten önemli çünkü Kürt sorunuyla ilgili herhangi bir çözüm niyeti olup olmadığına dair hükümetin ve asla devletin önemli turnusol solkiyatlarından biri sayılıyor KCK davası. Bugün başlayacak KCK davası ve e... terör örgütünün şehir yapılanması KCK diye bahsediliyor. Mesela NTV, msnbc.com'daki haber böyle başlıyor. KCK... Karar vermişler mi? Evet yani KCK davası başlıyor. Evet. Terör örgütünün şehir yapılanması KCG, KCK ile ilgili dava başlıyor demiş BDP'li belediye başkanları ile parti yöneticilerinin de sanıklar arasında olduğu davanın yurt dışından da izleyicileri olarak olacak diye de Peki, ben anlamadım şey kısmını. Yani terör örgütü dediği PKK oluyor herhalde. PKK'nın şehir yapılanması mıymış KCK? Öyle tepin haber. tepin olmadığını söylüyor dava da görülmüş değil üstüne üstlük e, bu yargıcın infaz mı mi? bilmiyorum en tv msnbc'deki haber bu şekilde bence başlamış. devlet dili alışkanlığı copy paste'ten oluyor bu iş yani kopyala yapıştır yaptığınız zaman haberleri e, devlet çünkü her şeyle ilgili başına bir sıfat ekleyip haber yaymayı tercih ediyor genellikle dikkat etmeyince oluyor herhalde Isteyerek yaptıklarını düşünmek mümkün değil yani yoksa çünkü hani hem dava bitmemiş hem yüzlerce insan e, KCK bu değil bu diyor ortalıkta geziniyor ama e, yine de böyle atarsan manşeti bir garip olur diye düşünüyorum ne bileyim oluyor evet, böyle şeylerde. Yani altısı seçilmiş belediye başkanı olan 151 tutuklu sanığın yargılanacağı hı hı. bir dava bu ve e, sanıkların işte PKK ile ilişkisi olduğu iddia ediliyor hatta. ...bu sanıkların tek sıra dizilip... ...kelepçeli olarak resimlerini çekip... ...belediye başkanlığı, seçim işleri. Yani seçim de arasında bulundu. Çok sayıda insanın, bütün o tutukluların... ...fotoğrafı da yayınlanmıştı. E, e, Ahmet Altan da dün... ...Türkiye bunun ne kadar farkında bilmiyorum ama... ...yarın Diyarbakır'da bu ülkenin geleceğini belirleyecek... ...bir dava görülecek diyordu. Bu arada bu ilgili... ...dün e, Başbakan Erdoğan bu ee, inanılmaz gariplikte açıklamalarda da bulundu yani iddialar şunlar vardı ee, BDP'nin silah zoruyla oy aldığını söylüyordu ee, işte silah olmasa hiç oyalamayacağını söylüyordu kimseyi temsil etmediğini iddia etti falan bunları mesela nereden çıkarttığını kimse bilmiyor ya da e, Türkiye Cumhuriyeti'nde devlete rağmen e, vatandaşlara baskıyla oy kullanıldığı kullanıldırıldığını Başbakanın ağzından öğrendik Ösnes bununla ilgili hiçbir dava yok Hiçbir şey yok ama böyle iddiaları çıkıp Başbakan rahatlıkla ortaya Atabiliyor Buna da hukuk devleti diyoruz Neyse kendi konuşabiliyor evet, gerçi. Partisinin Kızılcahamam kampının kapanışında Çok beklenmedik derecede Şaşırtıcı derecede Ağır ben şahsen çok... Ben konuyu Hani görmezden gelme ihtimali olduğunu Düşünmüyordum açıkçası ama, ama yani Bu kadar ben... ipe sapa gelmez açıklamayı da Bir arada beklemiyordum Diğer yandan çünkü hiçbir delili hiçbir somut dayanağı olmayan BDP'nin silah zoruyla oy topladığı, terör örgütüyle bağlantılı olduğu. ya Bütün bunlar varsa hukuk mukuk yok. Uyduruyor oluyoruz evet, hukuk Bir dinleyelim kısmına. biraz. Eğer samimiyseler silahlarını bıraksınlar sandığa öyle gitsinler. Bakalım o zaman kaç oy olacaklar. Silahlarla tehdit ederek yakarız, yıkarız bu köyü ortadan kaldırırız demek suretiyle oy almak kolay. Benim halkım, benim Kürt kardeşim de kendi iradesiyle oyunu kullansın bakalım o zaman kaç tane oy alacaksın. Ha işte onurlu oy o oydur. Ama şu anda aldığın oyun kıymeti harbiyesi yok. Çünkü bu oy şaibeli oy. Evet Erdoğan'dan bir de silahsız deneyin diyor başbakan. Şu aldıkları oyun kıymeti harbiyesi yok diyor. Kendi ifadesiyle moderatörlük yaptığı Kızılcahamam kampının kapanışında doğrudan doğruya Barış ve Demokrasi Partisi'ni, BDP'yi hedef alıyor. E, ağırlıklı olarak da bölgesel sorunlar ve terörle mücadele konuşulmuş burada. E, Başbakan Tayyip Erdoğan hangi halklara sahipse benim Kürt vatandaşım da aynı hakka sahip diyor. Eğer dürüst ve samimiyseler demiş diyor işte BDP için silahları bıraksınlar ve sanda öyle gitsinler diyor. Silahlarla tehditlerle oy almak kolay bırak benim halkım Kürt kardeşim kendi iradesiyle oyunu kullansın bakalım o zaman ne kadar oy alacaksın. İşte onurlu oy o, o oydur alabiliyorsan ama şu anda aldığın oyun kıymet harbiyesi yok diyor. ...bunlar çok tabii şey son derece tartışılabilecek ve mesnet aranacak konuşmalar bu. Yani iki konudan bahsedebiliriz herhalde burada. Birisi herhalde hükümetin aslında Kızılcahamam'da bütün hafta sonu oturup... ...eğer konu anladığım kadarıyla bu resmi açıklamadan herhalde Kürt sorunu ağırlıklı olarak tartışılır diyebilmek mümkün. Bölgesel konular falan dendiği zaman genelde buna tekabül ediyor... Sonucunda böyle bir konuşma çıktıysa eğer AKP kanadından e, bunu iyi düşünmek gerekiyor herhalde. Çünkü Kürt sorununun çözümüne dair, barışçıl çözümüne dair e, bir adım bekleyebilmek mümkün mü perspektiften bilemiyorum. Bence hani birinci ayağı bu. Evet, yani içerik bir kere e, açısından e, tabii öncelikle içeriye bakmamız evet. gerekiyor ama e, en az onun kadar önemli olduğunu düşündüğüm zarfa da bakmamız gerekiyor Mazruf'un yanı sıra şimdi içeriye tekrar 2-3 cümleyle dönecek olursak yani e, Ahmet Altan'ın yazısına tekrar kısaca dönersek polis bu sanıkları tek sıra dizip kelepçeliyerek resimlerini çekmiş ve bunu basına dağıtmıştı Kürtleri öfkelendirecek bir mizansendi bu ve Kürtler gerçekten öfkelendiler Belediye başkanlarına yapılan hakaretin bütün Kürtlere yapılmış olduğunu düşündüler haklı olarak. Ve bunu Türk devletinin hiç bitmeyen Kürt nefretinin bir belirtisi olarak gördüler diyor. Hı hı. Yani dev, Kürtlerin böyle olduğu sürece devletin samimiyetine güvenmesini beklemek samimiyeti tırnak içinde vermiş mümkün değil. E Kürtler devlete güvenmediği sürece de barış olmaz diyor. Yani... Hiçbir silah, hiçbir savaş Kürtlere eşitsizliği kabul ettirmeye yetmez diye bitiyordu yazısı. Savaşı durdurmak, Kürt ve Kürt Kürt ve Türk çocuklarını kurtarmak, bu ülkeyi dünyanın hayran olacağı bir zenginlik ve güce kavuşturmak istiyorsanız vicdanın ve adaletin emirlerine uymanız, eşitliği samimiyetle kabul etmeniz gerekir diyor. Bilmiyorum bir şeyi yani Zenginlik ve güç meselesini bilemiyorum Ahmet Altın ama eşitlik eşitsizlik konusunda söylediklerinin çok doğru olduğunu düşünüyorum. Yani bütün insanlar eşittir bunu kabul etmenin bugüne dek kimseye bir zarar verdiği görülmedi ama bunun aksini iddia etmek bir ırkı diğerinden üstün tutmak her zaman bela getirdi. Bunun en iyi kanıtlarından biri de bu ülkede yaşananlar değil mi zaten diye bitiriyordu. Burada e, Erdoğan'ın yaptığı konuşmanın bence en tehlikeli yanıysa zaten bunlardan öte siyaset alanını ortadan kaldırıyor olması evet. meşruiyet anlamında. Çünkü e, yani şu ana kadar düşünecek olursak kaç tane e, Kürt partisinin kapatılmış olduğunu, bütün bu partilerin kapatıldığı süreçte üstüne üstlük son açılmış inatla siyasal alanda politika yapan partiye, ya aslında sizin aldığınız oy da oy değil siz bunu silahla alıyorsunuz dediğinizde ve bununla ilgili elinizde hiçbir kanıtı, hiçbir delil hiçbir şey olmadığında ortaya çok korkunç bir sonuç çıkıyor. Çünkü bunun anlamı şu ağzıyla kuş tutsa zaten bu da sayılmaz diye devam edebilecek bir hikaye. Çünkü iki şey söylüyor Erdoğan özetinde bütün uzun konuşmasının bir bunların oy mu oy aldığı yok zaten silah zoruyla bölgede insanlardan oy topluyorlar. İkincisi, Ve aldıkları oyun da geçerliği yoktur diyor. O yüzden de işte kıymeti benim harbi. için hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur diyor. %10 barajı olan bir ülkede Kürt olmanın zaten 10 sene önce kadar yasak olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Ve e, ortada isim, mesnetsiz bir iddia olarak atılıyor. Hala verilemiyor. Yasak devam ediyor. Aynı. Tabii. Yani e, bunun yanındaysa topladıkları milyonlarca oy BDP'nin ee, bunlar zaten silah zoruyla alındığı için e, Kale alınacak bir oy değil diye kenara itiyor. Üstüne üstlük BDP'nin hiçbir temsiliyet gücünün olmadığını da söylüyor. Milyonlarca oy tabi silah zoruyla olduğuna göre hiçbir temsiliyet gücü de yok. E, bu durumda e, ne olacak o zaman? İşte şimdi ikinci ben bu içerik dışında başka bir şey daha söyleyeceğim. Bir de yani bu ıı, mazrufsa zarf'a da bakalım yani bu şekilde bir konuşma ile bu bunun bir siyaset yöntemi olduğumu e, düşünülüyor acaba yani bu kadar kuvvet gizli dildeki şiddeti kullanarak böyle bir öfkeli e, öfke ve kin barındıran bir hı hı. üslup ya yani mesela medya ile ilgili söylediklerine bakalım. Aynı şeyde Kızılcahamam Kampının kapanışındaki konuşmasında Başbakanın Düşünce ve Yani bir kere bu onurlu Onursuz oy ayrımı Yapması filan dışında bu, bu ibareler son derece Biçime ilişkin çok, çok da Zararlı tehditler. ve tehlikeli yani Milyonlarca insanın oyunu Zaten %10 barajı sebebiyle çöpe atıyoruz Üstüne üstlük Şimdi bir milyonlarcasın daha ...yok sizin oyunuz geçerli çünkü e, siz silah zoruyla oy veriyorsunuz. Kim dedi? Başbakan Erdoğan. Ve diyor ki mesela şimdi ikinci kız ayağa geçmek istiyorum işte... ...bu en e, düşünce ve siyasi kanaatleri itibariyle kendilerinden farklı konumda olanlar bulunduğunu belirtmiş başbakan. Bu hı hı. en doğal ve tabii haklarıdır diyor. Ama birbirimize nefretle ve kinle bakmayalım deyip medyaya yükleniyor... Çünkü medya ne yapar, siyasetçiyi tayin ederlerdi bu ülkede. Onlar siyasetçiyi köşeye sıkıştırır, köşeye sıkıştırdıktan sonra da siyasetçi de ne istiyorsun be adam ve ondan sonra da şunu şunu şunu ver derdi. Siyasetçi de onu onu onu verirdi ve işler yolunda o şekilde giderdi. Şimdi bu üslup e, Şimdi nereye gidiyor abi? Yani şu ana kadarki e, gazeteler ülkeyi yönetmekteydi. Yani evet gazetelerin devletin aygıtı olarak çok işe yaradıklarını biliyoruz ama gazetelerin devleti yönettiğini yine e, yeni ve heyecanlı bir iddia olarak alabiliriz herhalde değil mi? Ve Bu ne istiyorsun be adam tarzı aldığın oyun kıymeti harbiyesi yok onurlu oy işte onurlu oy Uy, o oydur alabiliyorsan gibi silahlarla tehditlerle oy almak kolay gibi baş, baş, son derece biçim açısından çok tartışılabilecek bir üslubu o zaman işte dönüp bakıyoruz yani e, Ahmet altında dediği gibi eğer bu kez de daha önce defalarca yaptığımız gibi barış şansını kaçırırsak KCK davasından bahsediyor hı hı. bunun sonuçları herkes için çok ağır olur yeniden başlayacak savaş 50.000 bin çocuğumuzun ölümüne sebep olan o 25 yıllık savaşa hiç benzemez İki taraf içinde çok kanlı olabilecek, çok şiddetli bir savaş yaşanır ve savaş bu kez dağlarda kalmaz sadece diyor. Birilerinin PKK'yı dağlarda yenmeyi düşündüğünü, bunu hesapladığını ileri süren söylentiler dolaşıyor ortalıkta demiş. Onların umduğu gibi geliştiğini düşünün savaşın, PKK'nın dağlarda sıkıştığını, kayıplar verdiğini düşünün. O zaman ne olacak? O zaman savaş şehirlere taşıyacak. Dağlar ve şehirler bir arada kana bulanacak. Herkes... Her kesim acı çekecek diyor. Bir kez daha savaşı denersek bu kez savaşın bedelini, bu sefer savaşın bedelini herkes öder diyor. Ki çok yani... Yani tamamıyla e, kendinden menkul, hiçbir hukuki dayanağı olmayan ve üstüne devletin en üst e, organlarından birinden, başbakanlıktan, başbakandan gelen açıklamaları okuyoruz. Bir yandan da bugün KCK davası için demin söylediğin üzere, Uluslararası ne kadar insan hakları örgütlenmesi varsa bunlar birer temsilciyle KCK davasını izliyor olacaklar. Bunun sebebi onların da mı acaba dipçik soruyla getirilmesi? Hani bu nasıl bir mantık anlayabilmek mümkün değil. Üstüne üstlük e, Kürtleri temsil etmiyor diye devam eden milyonlarca oy alan artık dönem dönem belediye başkanlıklarının sürekli neredeyse elinde tutan bir partiden ya da hareketten bahsediyoruz. Çünkü parti diyemiyoruz zırt pırt kapanıyor. Yani ee, DDP, kapatılan DTP'nin 28 yöneticisi ve BDP'li belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu sanıklar için 5 yıldan müebbet hapse kadar hapis cezaları isteniyor. Hı. Duruşma için adliye binasının iç avlusunda yeni bir salon inşa edilmiş. Özel tedbirler alınıyor. BDP'liler dava süresince adliye çevresinde nöbet tutmayı planlıyor. Yani Son derece Yükselen bir gerginlik var. Ve e, birçok uluslararası kuruluş, senin de söylediğin gibi temsilcilerle izliyor. Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu Başkanı Suheyr Hassan Daha yeni Diyarbakır'a gelmiş, gelmiş durumda. Gelmiş durumda, evet. Ve 7500 sayfalık bir iddianame var. Bunun okunması bir kere. 7500 sayfanın tamamını okurlarsa ne kadar sürer bilmiyorum. Sürdük'te. Pardon Ergenekon'da hızlı bayağı bir okumayla gene de bayağı vakit almıştı ama onun çok daha üstünde bir şey bu. Ve devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, silahlı örgüte üye olmak, terör örgütüne yardım yataklık suçları var. Ve hakikaten de bütün bölgedeki insanlar özellikle Kürtler büyük bir hassasiyetle bekliyorlar bu davayı. Yani hatanın düzeltilmesi, ortamın yumuşaması ve barış şansının kuvvetlenmesi anlamına gelecekti eğer bu kelepçelenerek teşhir edilen belediye başkanları tahliye edilirse diyordu. Bu tabii ki mahkemenin şeyi ama hı hı. yani tutukluluğun da bir ceza olarak uygulandığı en iyi bilinen gerçeklerden biri. Doğrusu. Özel yetkili mahkemelerin eline düştüyseniz kesinlikle ve kesinlikle önce tutuklama ardından bakarız duruma diye devam eden hikaye yaşanır diye çok düz bir hal var. Yine bu yaşanıyor. Bununla ilgili işte Uluslararası İnsan Hakları Vakfı'nın yaptığı açıklama var. Tam şunu söylüyorlar. Tabii ki yargılanacak diğer kişiler gibi Muharrem Erbey de bizim için aynıdır diyor. Çünkü İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şube Başkanı da içeride. KCK davasında e, tüm dünyanın gözü mahkeme ve yargılamada olacaktır buradaki tutuklamalar tamamen keyfiyete dayalıdır diyor dış mihrak olduğu için diyor büyük ihtimalle yani herkesle ilgili bir e, yapıştırma koymak kolay bunlar dış mihrak öbürleri zaten silah zoruyla oy topluyor e, bunlar da bunların e, bilmem nesinden ne falan diye devam edip bir hayat kurgulamak mümkün ama gerçeğe tam oturmayacak yani kesin. Yani çok şikayetçi olduğu hükümetin ve iktidarın da temsilcilerinin de çok şikayetçi olduğu bu yürürlükte olan yürümekte olan davayı etkilemek suçu var ya isnadı. Eken evet. yani Başbakan'ın Kızılcamam'daki konuşmasının da bu davayı etkilemesi ihtimalinden bahsetmemiz de çok acayip olmaz herhalde bu sözlerin üzerine. Bu da üçüncü bir boyut ayağı ha. isterseniz söyleyelim. Yani hukuki bakımdan da çok tartışma konusu olacak bir konuşma yapmış durumda. Yani bunun üzerine eğer tahliye bir barış... Politik e, olarak şey nereye düştüğü çok açık. Hukuken nereye düştüğüne dair epeyce tartışma yapmak mümkün. Hem söylediğin gibi yargıyı etkilemek üzerinden hem e, yargısız infaza doğru giden bir süreç. Ve bütünüyle bir hareketi silahlı olmakla suçlamak üzerinden... Yani hukuki, siyasi üstüne üstlük de bunun büyük ihtimalle bir sürü bir sürü de sonucu olacak bir açıklama olduğunu düşünmek mümkün. Bayağı barışın altını oymaya yönelik bir adım olduğunu herhalde söylemek çok yanlış olmaz bu Kızılcı Hamam. Evet öfkeli ve şiddet içeren yani özünde çok öfkeyi, şiddeti, hiddeti içeren bir konuşma. Ayrıca yani ANF ajansı da davayı izlemek amacıyla Londra'dan Diyarbakır'a hareket eden heyet arasında milletvekilleri Jeremy Corbyn ve Haywell Williams'la e, hukukçulardan Margaret Owen, Hugo Charlton, Ali Has ve Şerife Şemseddini'nin de bulunduğunu bir, belirtmişler. Yani IHOP e diye bir kuruluş var. İnsan hakları ortak platformu. Ortak platformu. ...ve Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu... ...adil yargılama talebinde... ...bulunuyorlar. Böyle bir... ...çok önemli bir nokta. Devam edeceğiz. Ayrıca da... ...63 Sivil Toplum Kuruluşu'ndan da... ...barış vurgusu yapılmış kentteki. Ayrıca bir sürü e, insan... ...pek çok kentten e, KCK davasını... ...izlemek üzere bugün... E, ...Diyarbakır'a da oldular. İstanbul'dan da giden ekipler, heyetler... ...oldu... E, ciddi bir olay olduğunu görmek gerekiyor. Çünkü önümüzdeki birkaç yılı tanımlayacak, çerçeveleyecek işlerden birini yaşıyoruz. Ve hükümetin tavrı da hakikaten devam devam, bildiğiniz gibi devamdan öte hiçbir şey değil. Şu ana kadar ortaya koyduğu işin Hı. tatsız tarafı. Bir ara vermemiz gerekiyor. Ondan sonra devam edeceğiz. Açık Gazete Havva Jubal rum, me stand and wait for a boat to come. It's long the night, it's quite the dark. The boat she late since twelve o'clock. Me watch the tide easing in. It's low the moon, but high the wind. Havana moon, Havana. The is long to wait for a boat to come American girl, come back to me We'll sail away across the sea We'll dock in New York, the building's high We find a home up in the sky Havana moon, Havana moon Still alone, me sip on the rum, me wonder when the boat she come to bring me love. Oh, sweet little thing, she rock and roll, she dance and sing, she hold me tight, she touch me lips, me eyes they close, me heart she flips, Havana moon. But still alone Me drinking the rum Begin to think the bolden no come American girl She tell a lie She say till then She mean goodbye Havana moon Havana moon Me lay down alone Was good to rum Me fall Oh, she come, the girl she look till come the dawn. She weep and cry, return for home. The whistle blow, me open me eyes, Was bright, the sun was blue the sky. Me grab me shoes, me jump and run, me see the boat head for horizon. Heaven moon is gone, it run. The Bey'den she sailed Me love she gone Havana Moon Havana Moon dinlediğimiz ikinci şarkıda doğum gününü kutlama vesilesiyle çaldığımız çok iyi bilinen şarkılarından biri değil belki Havana Moon, Havana Mehtabı ve bir Kübalı delikanlının, siyahi bir delikanlının Amerikalı sevgilisinin kendisini gelip götüreceği ve yeni bir göklerde yeni bir hayat kuracağı yani gökdelenlerde oturacakları filan New York'ta. Beklerken Rom'u fazla kaçırıp uykuya dalması sonucunda her şeyi hayatı kaçırması. Kız geliyor gidiyor sonra bulamayınca bunu. Hayat böyle bir şey Rom, Rom'da bitmiş. Eh, ne yapalım böyle bir hikaye. Genellikle böyle kaçırmalar hayatta çeşitli şekilleriyle mümkün. Evet, yani hem kendisiyle hem böyle hafif Amerikan emperyalizmi hayalleri filan açısından da bakılabilecek bir hikaye işte. Bu arada evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Türkiye'ye 1.8 milyon liralıkta bir ceza geldi. Hmm. Bergama sebebiyle. Bergama'da siyanir kullanarak altın madeni aranması sebebiyle danıştayın kararını uygulamayan Türkiye'ye geldi bu ceza. Danıştay Siyenür'le altın aranamayacağına karar vermişti. Ardından da niye aranamasın canım gayet güzel aranıyor bakın arıyoruz diye devam eden bir hikaye vardı. Bununla ilgili 1 milyon 817.761 TL tazminat ödemeye mahkum oldu Türkiye Cumhuriyeti. Yani özetle ceplerden toplayacağız yine bizim cepten çıkacak bu. 1 milyon 817 bin Ama niye böyle yapıyorlar? Hukuk devleti değil mi burası? Niye uygulanmıyor mahkemeler? Danıştay bir karar verdiği zaman o karar uygulanmak zorunda. Hani bunun başka türlüsü namümkün. Namümkün olduğu için de böyle ağır bir ceza ile karşı karşıya kalmak mümkün. Hak ettik mi? E sonuna kadar. Demek gerekiyor ama hakikaten biz miyiz vatandaşlar olarak? Onu tabi bir daha bakmak bu gerekiyor. Bu Avrupa Birliği'nin bize karşı bir komplos sonucu olamaz Pek mı? Pek tabi ki. Pek tabi ki. Türkiye olmasa böyle mi ceza vereceklerdi diye bakmak mümkün. E, her şeye böyle bakan kesimler var nasıl olsa. He, devam edersek e, bu arada bir ara haberimiz de var. O alışla gelmiş, şey olmuş. Bu arada ne? bu cezayı biz nasıl öğrendik derseniz hmm. onu da bence söylemek lazım. Çünkü duyurmamışlar bile. Hmm. evet. <gülüyor> ee, yani o kısmı da çok güzel hakikaten. E, Ceza CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün soru önergesi ile ortaya çıkmış. Adalet Bakanı Sadullah Ergin e, evet bize oradan 1 milyon 817 bin 761 TL bir cezacık düştü demiş bunu bu şekilde meclis sayesinde öğrendik öyle mi? Evet. Bir soru, yani bunu hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi'ne medyonu şükran. En azından Ali Rıza Öztürk'e partinin evet. kendi işimi, milletvekili'nin işimi onu bilmiyorum. Adı geçen milletvekili Ali Rıza Öztürk, ona bir teşekkür borçluyuz. Ama bundan öte bir kısmı daha var benim aklıma takılan, hükümetin e, son açıklamalarından biriydi o da. Bundan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde alınan cezaların cezai sebep olan memura. Zaten bu konuda bir kanun değişikliği evet. yapıldı. Uygulanmasını bekliyoruz. Şimdi kime kesilecek bu? Aa. Adalet bakanlığı, mı? İçişleri bakanlığı mı? Kime kesilmesi lazım bunun? Yani biz ödedik eyvallah da bize geri ödemeyi kim yapacak? Kısmını daha mesela Hürriyet'in haberi benim okuduğum burada yok. Ama herhalde e, bu İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı ortadan bölüşsünler. İşte kaç taksite bağlayacaklarsa arar, ağır, ağır başlasınlar ödemeye diye düşünüyorum. Yani çünkü Danıştay bir karar veriyorsa ve bunu uygulamakla yükümlü olan İçişleri Bakanlığı uygulamıyorsa bu herhalde hem Adalet Bakanlığını hem İçişleri Bakanlığı doğrudan bağlar. E o zaman memleketin maden ihtiyacın olacak? Altın ihtiyacı. Ya değil mi bak hiç, hiç bunu düşünmüyor işte bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Hep halk sağlığı hep halk sağlığı ne olacak canım? Böyle bakmak lazım. Doğru bu arada bir son dakika haberi. Klasik deyimle süper tayfun Megi'de Kuzey Filipinleri vurmuş. Kuzey Filipinler'de 225 kilometre saatte ve ağır yağmur ve rüzgarlarla binlerce kişi evlerini terk etmiş. Olağanüstü hal ilan edilmiş. Okullar kapatılmış birçok yerde. Dört yıldan beri görülmüş en yüksek fırtına. Bakalım ne olacak savaşa hazırlanır gibi hazırlanıyorlarmış. Bunu da bu aradan çıkartmış oldum bu haberi. Şimdi şeyden de bahsedelim. Hafta sonundan birkaç haber daha vardı. Onları da söyleyelim. Bu füze kalkanı meselesi tartışılıyor ya. Vatan Gazetesi'nde cumartesi günü çıktı işte füze kalkanı diye. Amerika'nın NATO şemsiyesi altında Türkiye'ye kurmak istediği füze radar sistemi 2000 km uzaktan atılan tenis topunu bile tespit edebiliyormuş. Sen de bekledin. Bu sen hala ısrar ediyor musun koridordaki tartışmalar modelli gösterilerdi ben golf topu gereksiz dedim ama sen bastırdın Volkan'la birlikte. Golf topunu te tespit etsin. Şart değil tenis topuyla yetinelim bence. Yani yeterli olabilir. Ben basket topuna bile fittim. Çok sıkıntı yok <gülüyor> o açıdan. Ama aynı fikirde değiliz Amerikan yönetimiyle. Belki de Türkiye yönetimiyle de orasında bilmiyoruz hala ee, ama bir füzeler konmalı mı konmamalı mı kim kime Yo, neyi Türkiye bastırıyor. Türkiye hükümeti bastırıyor canım yani Savunma Bakanı Neye Bejdi Gönül Kalkan Projesi bizim için önemli bir tasarruf kaynağı olabilir demiş. Ee, daha cuma günü böyle açıklamaları yoktu onun ne olmuş? Cumartesi yapmış işte Anladım cumadan Cuma, cumartesi Cuma günü yapmış ama biz yayından çıktıktan sonra herhalde Türkiye'nin milli füze savunması için Amerika'dan almayı planladı 7 milyar 800 milyon dolarlık patriot sistemine patriot sistemine ihtiyaç kalmayabileceğini ima etmiş Erdoğan ise bize gelen teklif de yok talep de yok demiş Tabi bu ihtiyaç dediğimiz şey mesela karnınız acıktığında 2 yumurta ihtiyacı gibi bir ihtiyaç değil Hani ne ihtiyacından bahsediyoruz bu 7 milyar binem kaçlık patriot ihtiyacı deyince onu bilmiyorum ama... Düşman kim? Yani onu onlar biliyordur. Komşumuz, düşman, düşman üretmek devletin işi. düşman İran olmasın. E, füzeleri koyduğumuz anda olacağı kesin. Hani olmasını falan yok. Zaten sıkıntı... Füze radar sistemi. Patriotlar ha? diyelim ki 7 milyar binem kaç paraya alınması gerekiyor. Çok gerekli ve mata haletler. E, onun yerine bu füze kalkanını koyduğumuz zaman... Muz dediğim biskimiz orasından çok emin değilim. Hiç bana sormuyorlar çünkü kullanırken. Ama hani koyduğumuz zaman e, bu hakikaten Türkiye'nin kendi savunması için kullanabileceği bir aygıtlar bütününün birincisi. ikincisi bunun çevre ülkelerde baskı aracı olarak kullanılmasıyla ilgili Türkiye'nin başına ne gibi sıkıntılar açacağı var mı? Düşüncelerini bilmiyorum Savunma Bakanı'nın. Ama e, bu da e, gayet tehlikeli bir şekilde gelişmekte olan bir şey. Ne yapılabilir işte bu şekilde üzerinde bol bol yayın yapılması medyanın da sıkı bir takipçilik yapmasının gerekiyor benim kanaatim bu. Bir de hukuk adalet bakanı finan deyince epey bir hukukla ilgili haber vardı hafta sonundan birer başlıkla özetleyin sonra da hakimiyet savcıda yüksek kuruluna belki bakabiliriz. Yani, Buna daha uzun süre bakacağımızı düşünmek evet. mümkün. Çünkü hem e, hükümetin reform perspektifini hem de e, bunların için neyle dolduracağına dair artık elimizde net bazı şeyler var. Bunların üzerinden konuşmak ve bunların ne manaya geldiğini görmek de gerekiyor sanırım. Hani önümüzdeki Şöyle, 10 dakika yeter mi bilmiyorum ama hayır. bir için fena <gülüyor> değil. Şu roman çalıştayında pankart açan genç... 7 aydır hapiste başlığı vardı Radikal'in cumartesi günkü sayısında. Ee, Erdoğan'ın çok beğenilen konuşması sırasında açılmış pankart. Erdoğan belki de kişisel olarak ben bu kadar güzel bir konuşma yaparken... Yani o roman açılımı diye adlandırılan konuşmasından evet. bahsediyoruz. Parası. Aynı Alevi, Kürt ve, e, ve, ve ve ve ve ve açılımları gibi. Hatta çok da renkli geçmişti oyunlu, müzikli filan. Romanlara özgü müziklerin ve dansların yapıldı. Hayli renkli geçen 14 Mart 2010'daki roman çalıştayında parasız eğitim talebiyle pankart açan iki genç hala hapiste mahkum olurlarsa da. Bir 15 yıl falan kalabilirlermiş. İyi mi? İyi. Açtıkları pankartta şu parasız eğitim istiyoruz, alacağız diyorlar. Hmm. Bu üslubu beğenmediler herhalde. Bir de kırmızı üzerine sarı falan da çok hoşlandığı renkler olmayabilir. Yani Erdoğan'ın mı, mahkemenin mi, kimden bahsettiğim bilmiyorum ama o belirsiz özne hoşlanmamış olabilir isnat su, edilen suçları da öğrenmek istiyor musun? Terör örgütü var mı? Var. Ha, olması çeşirecek. Yasa dışı örgüt üyesi ama ayrıca incirlik üssünün kapatılmasını istemek. E NATO... suç muymuş? Evet. NATO'yu protesto gibi eylemlerde deliller arasındaymış. Annesi e... savaş karşıtı dünyanın her yerinde Türkiye'de de NATO'nun kapanmasını istediğini ve üstüne üstlük Savaşları protesto ettiğini bunda suç olmadığını ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü olduğunu mahkeme kabul etmemiş mi? Galiba etmemiş öyle anlıyorum yani haberden maalesef vaktimiz yok ama iyi bir ilginç bir haberdi. Umay Aktaş Salman'ın haberi gerçekten hafta sonundan cumartesinden annesi Ferhat Tüzer'in pankart açanlardan biri olan Ferhat Tüzer'in annesi Hayat düzer. Haftada bir telefonla görüşüyoruz. Anne sesimi duyur diyor. Onu bulaşık yıkarak okutuyorum demiş annesi. Bir, bir durum bu hukuk durumu. Çocuk da biraz akıllı olacaktı. Gidip okuluna, eğitimine, öğretimine bakacaktı. Ona ne? Paralıymış, parasızmış. Hele Annesine başbakan açılım tatıyor. yaparken konuşmasında pankart açar. Bir de alacağız gibi küstah bir üslup. Reca ediyoruz falan yazmaları gerekiyor. Evet. Peki... Alamamış anladığım kadarıyla ama cezalandırıldı. 15 yıl da biraz ağır geldi bana ama neyse. Başka bir şey söyleyeyim. Bir hukuki mesele daha. 1900 sabah gazetesinin de özel haberi vardı. Gene cumartesi günü son derece e, çarpıcı bir haberdi aslında. 1993'teki Dev Sol operasyonunda... E, İstanbul Kartal'da 6 Mart 1993'te örgüt evi baskını polisin yürüttüğü Korkudan titrerken bulunan iki kardeş Kendileri şimdi bugünkü hallerinin resimleri var Ve iki kardeş yaşadıklarını sabaha anlatmışlar Örgüt lideri Bedri Yağan'la birlikte öldürülen Asiye ve Rıf Rıfat Kasap çiftinin çocukları operasyonu da yürüten Hanifi Avcı'nın ekibi. Hmm. Çok büyük bir baskın önceden olmuş. önceden de yargısız infaz olduğuna dair epeyce tartışılmıştı. Yani ana akım medyada değil ana akım medya alkışlarla ve e, Türkiye Türkiye sesleriyle verdiydi bu haberleri vakti zamanda. Yanlış hatırlamıyorsam ki hatırladığım Büyük ihtimalle evet, doğru. Sabahat ve Özgür. Yani Özgür 5 yaşındaymış. Annesinin 18, babasının 6 kurşun çıkarılmış üzerinden. Hı -hı. Bir yerde, bir odada ağlarken bulunmuşlar. Hatta ağlamasını bir polisin o anda temin ettiği bir emzikle. O emziği saklıyormuş teyze, bakan onları büyüten teyze. Çok ilginç bir haber bence Ertuğrul Baş ve Gülcan Demirci'nin haberi. 11 aylıkmış sabah hatta. Şimdi 18 yaşında o da. E, yıllardır teyzem onu almış. Yıllardır saklıyoruz diyorlar. Ya, Özgür de iki kardeş de anne babalarının yargısız infazda kurban gittiği iddiasında. Aslında hiç konuşmayacaktık. Konuşarak bir şey elde edilmiyor diyorlar. Ama Türkiye'de sanki bir şeyler değişiyor. O halde şimdi soruyorum. Anne ve babamı öldürmeniz şart mıydı? Adalet istiyoruz demiş. Herhalde buna da bakacaklardır değil mi? 17 yıl boyunca saklanan emzik manşetiyle verdi sabah gazetesi. Ee, hani Hanifi Avcı hakkında da onun polisi müdürü olduğu sıralarda yapılan çok sayıda yargısız infaz gibi olayların örneklerinden de biri herhalde. Bir kısmı için özür diledi işkenceler için falan ama bunun durumu bilinmiyor. Bu da böyle bir haberdi Peki hakimler, savcılar, yüksek kuruluna nedir şimdi? Valla tam nedir'i söylemek hakikaten mümkün değil. Çünkü birincisi başta söylediğimiz gibi propaganda. Yasağı olan bir seçimden bahsettiğimiz için hani uçamayan kuş falan gibi bir şey oluyor bu. Kim kimdir tanımak çok kolay değil her yargı mensubu değilseniz. O yüzden yargı mensuplarının ne dedikleri dışında... Ki onlar da çok fazla seçim öncesinde konuşamadıklarından ancak seçim sonrasında bir şeyler söyleyebiliyorlar. Bir şey bilmiyoruz ama anlaşılan gazetelerden bugünkü Adalet Bakanlığı'nın istediği isimler gayet gayet çatır çatır seçilmişler. ve Milliyetin manşeti mesela, evet Ve bakanlığın listesi kazandı diyor Milliyet. HSK seçiminde Adalet Bakanlığı'nın örtülü destek verdiği öne sürülen adaylar fark attı. Bu arada bakanlığın yok dediği liste sandık başında ortaya çıktı diyor. Evet yani evet. 16 üye için çoğunluğu oluşturacak 16 üye için yaklaşık 11 bin hakim ve savcının seçimi sandık başına gittiği var. Seçim sonucu 10 asil ve 6 yedek üye belirlenmiş. Adli yargı kontenjanından 7 asil 3 yedek üye ve idari yargıdan da 3 asil ve 3 yedek üye kurula girerken... Yarsabın listesinden hiçbir aday kurula girmeyi başaramamış. Yarsab bir dernek bu biliyorsunuz. Son aylarımızın en çok konuşulan derenlerinden yani, biri. Evet. Çok kolay olağanüstü genel kurul kararı <gülüyor> almış. Bir diğer demokrat yargı adayı Kemal Şahin de bu AKP'nin bir Pirus zaferidir. Yani Pirus zaferi de malum mitolojide. Kazanırken bütün ordusunu ve her şeyini kaybeden ama kazanmış sayılan bir içi boş bir zafer. Yıkımla sonuçlanan zaferlere verilen addir. Melih Altınok'un da haberinde öyleydi Taraf Gazetesi'nde. Yani yıkımla tabii kazanan kim kaybeden kim falan onlara da bakmak gerekiyor. Çünkü Pirus zaferi AKP açısından zafer olarak adlandırılabilir. Hukuk açısından ise bir sürü umudun yine çöpe gittiği bir süreç. Tabii şöyle de bakmak mümkün. Seçim olayı yeni şimdi daha yeni toparlıyor insanlar ne olup bittiğini bundan sonraki seçimler çok daha aklı başında olur herhalde falan demek de mümkün ama en nihayette benim hala takıldığım sabah da söylediğim gibi koskoca hakimlerin savcıların hakikaten kendi haklarının kendi çıkarlarının nerede olduğunu değil Adalet Bakanlığı'nın listesinin peşinden gitmiş olması bu kısmı nasıl oluyor orasını gerçekten bilmiyorum çok da kapalı bir yapı olduğu için hayal edemiyorum. Herhalde bunun üzerinde epey bir çok tayin edici bir meselelerden biri olduğu için epey konuşma fırsatı bulunacağız. Bulacağım. Bu arada bakanlık bürokratlarının yer aldığı ve hükümet tarafından desteklendiği iddia edilen listeden şunlar var, şu isimler var. Aydın İsmail, Gökçe Teoman, Ahmet Kaya, Kodalak Harun, Köroğlu Ömer, Okur İbrahim soyadları önde çünkü liste bu şekilde çıkıyor soyad sırasıyla. Özer Nesibe, Öztürk Ali, Sertar Hüseyin, Türe Hayrettin. Ee, i̇ddialara göre bu isimler e, hükümet tarafından desteklendi ve ayrıca da artık desteklenmenin ötesinde HSYK'dalar. Böyle deniliyor ee, iddialar en azından bu yönde. Evet şimdilik bunu burada noktalayalım istersen. Çünkü bir başka program saat başı bir de iki adet dini de haber var ama 9.30'dan buçuktan sonra veririz sonra Erbakan'ın da ha, o 84 dini habere girmez o siyasi haber <gülüyor> <gülüyor> 78 yılı MSP konuşması falan harika bir haber de orada var evet, var onu da vereceğiz 84 yaşında mı kendisi 86'dan 94 galiba yani özel genel başkan seçildi koltu kürsüye çıktı üzerinde Erbakan varken başka türlü çıkamıyordu galiba Erbakan bakarız zamanına. Açık gaste. Semra Cerit Mazlum'la İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik. Günaydın Semranım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet bu bu hafta sonu itibarıyla oldukça önemli bazı toplantılar var ama iyi mi kötü mü değerlendirmemiz lazım. Yani büyük bir şeyden bahsediyoruz herhalde. Doğanın içinde bulunduğu, daha doğrusu insanların soktuğu krizden biyolojik çeşitliliğin yıkıma doğru gittiği bir durumda. Biyolojik güvenlik protokolü bir de biyolojik çeşitlik toplantıları var. Ayrıca da bir de iklimle ilgili olarak da şey, Tianjin'de Çin'deki son round iklim konuşmaları da galiba sonuçlanamadı. Yani bir şey elde edilemeden kapandı. Bunlar üzerinde biraz e, duralım herhalde. Önce şey hakkında e, Tianjin'deki iklim görüşmeleri hakkında kısaca konuşalım isterseniz. Hı hı. E, dediğiniz gibi Cancun'dan önceki son roundtu o, Tianjin e, buluşması. Ee, ve bu toplantı bir hafta süren bu toplantının amacı da Cancun'da e, alınacak olası kararlar hakkında hazırlık yapmak ve o kararları derli toplu bir hale getirmekti. Ee, fakat beklendiği gibi olmadı e, buradaki görüşmeler. Yani bütün bu 2010 boyunca aslında süren e, belirsiz ve kararsızlık ortamının bir devamı yaşanmış oldu e, Tianjin'de de. Birçok konu askıda kaldı belirsiz kaldı kesinleşmiş Hani kabul edilmeye hazır metinler gönderilemedi kankun toplantısına Bu açıdan baktığımızda herhalde yine kankundaki toplantılarda müzakere devam edecek genel başlıklar hakkında şöyle bir genel beklenti var artık kankun taraflar konferansı ile ilgili olarak Geçen seneden farklı biçimde bu Cancun toplantısını bir ara basamak olarak geçiş süreci olarak kullanalım bağlayıcı kapsayıcı anlaşmaya varıncaya kadar bir kararlar paketi kabul edilsin Cancun'da. Ve bu kararlar paketi de ortaya çıkacak olası anlaşmanın belli başlığı, başlıkları hakkında hükümler içersin. Bu geçiş döneminde hani bu iklim değişikliğiyle mücadeleyi bu kararlar ekseninde yürütelim. Ee, genel şey bu beklenti kankundan. Ee, şeyler hangi başlıklar altında kararlar alınması Bekleniyor ya da arzu ediliyor diye sorulacak olursa birkaç tane aslında öne çıkan şey var, konu var. Bunlardan bir tanesi mali mekanizma, bir fon. Geçen sene Kopenhag'da görüşülen ama yani mutabakat metninde olan kendisi ortaya çıkmayan iklim fonu ya da yeşil fon. Şimdi Tianjin'deki görüşmelerde büyük ölçüde şekillendi fonun yapısı. En azından böyle bir fon kurulmasına karar verilmiş oldu. Şimdi Cancun'da yapılacak olan şey, bu fonun kaynaklarının nereden geleceği, nasıl kullanılacağı ve fonun nasıl yönetileceği hakkında karar vermek olacak. Hani bu konu şekillendirilecek. Fakat şöyle bir şey var, tehlike var. İşte Kopenhag'dan bize miras kalan şey. Amerika bu fonu ve fonun kullanılmasını Çin, Hindistan gibi başta için olmak üzere ülkelerin emisyon azaltım politikalarını ve işte sera gazı emisyonları ile ilgili bilgilerini daha şeffaf hale getirmeleri koşuluna bağlıyor. Yani böyle bir şeffaflık hükmü öteki parçalarda, özellikle kararların öteki kısımlarında yer almazsa bu fonun kabul edilmesini engelleyeceğini engelleyeceği tehdidi ortaya koyuyor Amerika Birleşik Devletleri zaten hani şeye de yansıyan, haberlere de yansıyan Tianjin toplantıları ile ilgili olarak asıl olarak buydu. Amerika ve Çin gerilimi yine Kopenhag'da olduğu gibi. bunun yanında şey istiyor. Hani geçici bir süreç olmasını istiyor burada. Maliye bakanları ya da onların temsilcileri bir araya gelsinler, fonun ayrıntılarını görsünler gibi. İPU'nun seren bir yaklaşım hala devam ediyor. Fakat bir yandan da kendisini İmajını düzeltmek için bu fona aktarılacak kaynak miktarını arttırmak konusunda sözler veriyor. Yani şimdiye kadar hiçbir destek sağlamadı biliyorsunuz Amerika. Sözleşme tarafı ve ek iki ülkesi olmasına rağmen sözleşme ve prot yani protokolün zaten tarafı değil. Ama sözleşme kapsamında da mali destek sağlamadı gelişmekte olan ülkelere. Biraz da bunu telafi etmek için ve işte kendi görüşlerini de kabul ettirmek, destek bulabilmek için Şeyi arttırmak, iklim fonuna katkısını arttırmak yönünde bir sinyal veriyor. Yani sonuç olarak artık Cancun'da yapılacak, Meksika'da yapılacak son iklim zirvesi diye tırnak içinde ondan önceki son round iklim konuşmalarında açmazın çözüldüğüne dair herhangi bir şey olduğu söylemez herhalde. Yok yani açmaz çözülmekten ziyade keskinleşiyor pozisyon Evet, onu söyleyebiliriz. Ee, hani şöyle bir sonuç çıktı diyebiliriz Kankun'la ilgili olarak. Hani Kankun'dan bekleyebileceğimiz en şey, herkesi tatmin edecek ee, ama şeye de hiç kimseyi de memnun etmeyecek aslında. Hiç kimse beklentilerini karşılamayacak bir yumuşak şey çıkması, metin çıkması. Yani her şey hakkında bir şeyler, herkes için bir şeyler diye sloganlaştırdı bazı şeyler. izleyenler bu toplantının şeyini, Kankun'un olası sonuçlarını. Bir de anahtar konu protokolün, Kyoto'nun yaşayıp yaşamayacağı. Bu ikinci kere şeyin kaderi artık gündeme geliyor. Az geçmiş ülkeler kalmasını istiyorlar. Ötekiler tamamen ortadan kalkmasını istiyorlar protokolün. Kankun bu açıdan da şey olacak, böyle askıda kalacak. Herhalde bir süre daha yaşamasına izin verip protokolün ama anlamında yitirmesine yol açacak şekilde bir karar çıkacak şeyle protokolle ilgili olarak bu uzun süreci aslında bir dejavu gibi bu evet. şeyde 2000'de de yaşamıştık bunu hatırlıyorsunuz laheydeki toplantıda protokolün yürürlüğe girmesiyle ilgili görüşmeler yapılırken böyle bir parçalanmışlık ayrılmışlık çıkmıştı ortaya Arkasından bu protokolden çekildiğini ilan etmişti. Sonra iki sene boyunca askıda kalmıştı protokol. En sonunda Marrakeş'te alınan kararlarla yeniden hayata döndürülebilmişti. Herhalde Güney Afrika, gelecek seneki Güney Afrika toplantısı. Bu açıdan asıl şeyin sonucu göreceğimiz nokta olacak. Evet Orada Michel, şey pardon e, Michel Chen diye bir e, takip ettiğimiz bir yazar var. In These Times adlı şeyde yazıyor genellikle e, internet sitesinde haklar, işçi hakları filan üzerine. Onun yazdığı da bir konsansüs sağlandı diyor bu toplantılarda, e, Tianjin'deki toplantıda. Yani uzatmaktan bu açmaz durumunu uzatmaktan hiçbir şey yani en kuvvetli delegeler hiçbir kaybımız olmaz konusunda bir konsensüs vardı. Yalnız ne var ki hazin verici tarafı şu ki işin diyor bu oydaşmaya varmanın sonucu milyonlarca dünyanın en yoksul kesimlerinin kaderi hakkında tam bir kayıtsızlık üzerine yapılmış bir şeydi. Asıl kaybedecek olan gezegenin eriyip gitmesi durumunda asıl kaybedecek olan en yoksul kesimlerin kaderine karşı tam bir kayıtsızlık var diyor. İlginç de bir şeyden bahsetmiş çöp toplayıcılar adını 23 yaşında bir kişi, Maya Kodave diye birisi konuşmuş ve bizim de önemli bir rolümüz olabilir bu işte diye işte kağıt yani dönüştürmekte diye fakat hiçbir bizim yaptıklarımızın kimse farkında değil demiş. Tam da gösteriyor işte yer altından sesler geliyor, notalar ama pek dinlemiyorlar. Bu başka işte yeni tarım teknikleri, ekolojik geleneksel yeni tarım yöntemleri geleneksele dayanan filan onların da dikkat alınması isteniyor fakat pek yapılacak bir şey gibi görünmüyor bunlar. Yani sürdürülebilir yaşam tarzlarının doğayla uyumlu üretimi e, tanıyıp onun hakkını teslim etmek yerine sürün e, toplum Temsilcilerinin konuşmalarının herhalde partisi olarak konuştu bu Maya e, toplumun temsilcisi. E, aynı şeyde, bölümde e, şirketler de konuşuyor, onların temsilcileri de, e, örgütleri de konuşuyor biliyorsunuz. Hı. Onlar da kararın bir an önce kabul edilmesini istiyorlar çünkü önlerini görmek istiyorlar. Bu mekanizmalar, emisyon ticareti devam edecek mi etmeyecek mi hani onu bilmek istiyorlar bir an önce. Parayı doğru yere yatırıp yatırmadıklarından emin olmak için. Evet. <gülüyor> onların sesi daha gür çıkıyor ve daha etkili oluyor. Evet. Yani Hükümet temsilcileri onların dediklerini kendi konuşmalarında yani onları atıfta bulunarak bakın sermayede bunu istiyor diye şey yapıyorlar, vurguluyorlar bu eşitsizlik şey dedi yani prosedürel olarak da devam ediyor içerik olarak da devam ediyor maalesef burada peki Çünkü, şimdi bu biyolojik çeşitlilikle ilgili mesela. sadece bir şey Hı, evet. isterseniz şimdi şey dedi 2010 içinde ilginç bir gelişme oldu Türkiye ile ilgili biraz hani yalnızca Türkiye'nin gelişiminden değil bu ekonomisi geç sürecinde olan ülkeler Doğu Avrupa ülkeleri Rusya onun talebiyle de ortaya çıkan bir şey. Bu yeni anlaşmanın içinde kendi özel durumlarının yeniden şey yapılmasını, ele alınmasını ve şimdiye kadar olan farklı muamele görme biçimlerinin devam etmesini istiyorlar bu geçiş sürecindeki ülkeler. Türkiye'de onlarla birlikte değerlendiriliyor şimdi. Bir danışma süreci yürüyor şeyde, müzakerelere paralel olarak. Hani bu özel durumlarını nasıl şey yansıtılıyor. Anlaşmanın hükümlerine yansıtacağız. Onlara ilişkin nasıl bir yansıması olacak, kabul edecek anlaşmanın diye. Büyük olasılıkla Türkiye hani önemli bir şey görüyor burada, şans görüyor. Kapasite geliştirme desteğinden yararlanmaya devam etmek gibi örneğin. yani Türkiye'nin en büyük kaygısı, örneğin bu fonla ilgili olarak, kurulacak fonla ilgili olarak, Türkiye'nin katkı verecek ülkelerden birisi sınıfında olmasıydı ek bir statü dolayısıyla. Hani o kaygı ortadan kalkmamış olmakla birlikte kendi iklim politikasını uygularken destek uluslararası yardımlardan pay almak olasılığı ortaya çıkabilecek. Hani bunun sonucunu da izlemekte yarar var nasıl bir şeye yola gidecek. İlginç şeyler var metinde bunlar yeni girdi. Bir iklim adalet divanı kurulması isteniyor örneğin bu ortak vizyon bölümünde. Yani bu ne kadar şeyde son metin de kalabilir e, korunabilir mi oradaki yeri e, belli değil ama e, yani giderek daha fazla insan haklarıyla e, ilişkilendirme hukuk süreciyle hak arama süreciyle ilişkilendirme çabası yoğunlaşıyor şeyde mütalakirlerde işte Bolivya'nın filan çabasıyla giriyor bu metin bu parça metne anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirmeyen devletlere karşı Uluslararası hukuk yollarına başvurulabilmesin yolunu açacak bir şey bu e, girişim. Bu tabi Bolivya'daki, Cochabamba'daki e, iklim, e, tabiat Halkları. haklarının, e, Toprak Ana'nın temel hakları deklarasyonuna uygun bir şey iklim ada divanı kurulması. Evet, tarafından. oradan çıkan sonuçlardan birisi de e, oydu. E, buraya da resmimiz alacağı sürecine de girmiş oldu. Bakalım kalabilecek mi şeyin içinde, anlaşmanın içinde. Biyolojik çeşitlilik tam da dediğiniz gibi aslında hani biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı, yeryüzünün yaşam destek sistemleri iklim değişikliğine bağlantılı ama kendi başına da hani önemli bir şey yeryüzü sorunu. Bir yandan da bununla ilgili devam eden şey var, toplantılar süreci var. Buradaki esas anlaşma, yani çerçeve anlaşma diyelim, bir biyolojik çeşitlilik sözleşmesi, şeyle, ilk gün sözleşmesiyle birlikte 1992'de kabul edilen 2003'te pardon 1993'de yürürlüğe giren sözleşme. Şimdi bu sözleşmenin de taraflar konferansı başladı bugün. Bir haftadır da bu sözleşmenin ek olan protokol, biyogüvenlik protokolü, Karteg Kartagena protokolünün Hı hı. taraflar toplantısı vardı. Bu protokolün taraflar toplantısı sonuçlandı. Oradan bazı önemli kararlar çıktı. Şimdi de biyolojik çeşitlilik sözleşmesinin taraflar konferansında hem çeşitlerin korunması hem de biyolojik çeşitliliğin kullanımdan kaynaklanan yararların paylaşımı ile ilgili şey çıkması, kararlar çıkması, bir ek protokol kabul edilmesi söz konusu. Konferansın bu taraflar konferansının gündemine baktığımızda öncelikle herhalde şeyden bahsetmek lazım, stratejiden bahsetmek lazım. Bu sene biliyorsunuz önceki programlarda da birkaç kere söz ettik. Biyolojik çeşitlilik yılı Birleşmiş Milletler tarafından biyolojik çeşitlilik yılı ilan edildi. bu anlamda bu taraflar konferansında alınacak kararlar yani yılı o şey yapmak, yılın hakkını teslim etmek açısından da önemli olacak. Bakalım hani bu şeyi gereği yerine getirebilecekler mi bu taraflar bu toplantıda bu şeyin biyolojik yılı olmasının bağlantılı bir şekilde gündeme yansıyan bir yönü, yeni bir biyolojik çeşitlilik stratejisi kabul edilmesi, daha önceki strateji yani 2010'a kadar yürürlükte olan strateji ortaya koymuş olduğu amaçları ve hedefleri gerçekleştiremedi. 2010'a kadar biyolojik çeşitlilik kaybının önemli oranda azaltılması gibi bir ana hedefi vardı. Bu eski biyolojik çeşitlilik stratejisinin maalesef gene önceki programlarda konuştuğumuz gibi evet. bu hedef yakın tutturulamadı. Yaka, tutturulamadı. Alt hedefler vardı bu stratejinin genel amacına ulaşmak için. Onların hiçbirisine de ulaşılamamış oldu. Ee, tür kayıpları devam ediyor. Ekolojik e, ekosistemlerin yıkımı devam ediyor. Önemli ha habitat kayıpları söz konusu. Ee, yok olan türlerin sayısı e, artıyor. Ee, ölü alanlar ortaya çıkıyor. Yani okyanuslarda, art, okyanuslarda işte denizlerde, açık denizlerde Türkiye'de ilgilendiren bir sorun bu. Karadeniz'de ve Akdeniz'den Türkiye'nin kıyılarında da ölü alanlar tespit edilmiş durumda. Yani yaşamın, göletic yaşamın son bulduğu yerler. Kirlilik dolayısıyla insanlar açısından da önemli balık stokları azalıyor, yok oluyor. Hani ekonomiyi de olumsuz yönde... %90'ı gitmiş durumda bir hesaba göre. Büyük balıkların denizdeki mesela. Evet. Memeli türler, kuşlar, özellikle sulak alanlarda sulak alanların ev sahipliği yapmış olduğu kuşlar yavaş yavaş yok oluyor. Bu yeni stratejiyle bu tür kaybına, ekosistem tahribine dönük yeni önlemler yeni hedefler ortaya konması ve kabul edilmesi bekleniyor şeyde, taraflar toplantısında geçen seferki stratejiye göre onunla karşılaştırıldığında oldukça ayrıntılı bir eylem planı söz konusu tabi bu hani taslak eylem planı şu anda benim elimdeki burada görüşüp bakanların katıldığı üst düzey toplantıda kabul edilmesi bekleniyor bunun ayrıntılarını şöyle 2020'yi esas alıyor. Yani 2020 hedefini tutturamadığımız için bir 10 yıl daha ertelemiş oluyoruz biyolojik çeşitliliğin korunmasını. Evet, ama mesela 2030'a kadar da e, tropik ormanların yani işte şeylerin ekosistemlerin akciğeri say, sayılan tropik ormanların sadece %10'u kalacağı hesaplanıyormuş. Zaten yarısı şimdiden gitmiş durumda. 2030'a da bir şey kalmadı. 20 yıl sonra %10'a inecekmiş o da. Balıklar o zaman herhalde %0 olur. Bir de biyolojik mesela bu sulak alanlardan bahsettiniz. Ekosistemlerin böbrek ya yani metaforu kullanılırsa böbreği sayılan evet. şeylerin de yarısı gitmiş durumda 20. yüzyılda zaten sulak alanların. E, türlerin yok oluşu da insanın olmasından önceki duruma göre yani doğanın kendi değiştirmesine göre de yüz 100 ila bin katına çıkmış. Yetişemiyor doğa yani yeni yenilemeye yetişemiyor. Biyo çeşitlilik açığı gibi bir kavramdan bahsediyorlardı. Bir Smithsonian bir bilim insanı öyle bir şey söylemiş yani. Tabii bu tablo karşısında bu stratejik plan, 2020'ye kadar stratejik plan gerçekten kifayetsiz kalacak görünüyor. Çünkü burada da yani tümden ortadan kaldırmak, ekosistemlere zarar veren, insan etkinliklerini tümden ortadan kaldırmak gibi bir amaç zaten. hani Böyle bir arka plan zaten öngörülmüyor. Ekosistemlere zarar veren bu faaliyetlerin hafifletilmesi, bunların yer üzerindeki baskısının hafifletilmesi ancak beklenebilir şeyden, bu planda. Gene şeye yaslanılıyor, halka. Yani Temel hedeflerinden bir tanesi bu, ekosistemlerin, biyolojik çeşitliliğin yaşam için ne kadar önemli olduğunun bilincine varılması, yani halkın bu konuda bilinçlenmesi, duyarlılık kazanması yolunda çaba harcanması gerektiği öngörülüyor bu stratejik planda. Aynı zamanda biyolojik çeşitlikle ilgili programların ulusal Kalkınma programlarına, planlarına, stratejilerine entegre edilmesi, ulusal hesaplama yani milli gelir hesaplarına biyolojik çeşitliliğin, ekosistemlerin sağlamış olduğu hizmetlerin değerinin dahil edilmesi yönünde de girişimlerin başlatılması ve 2020'ye kadar sonuçlandırılması öngörülüyor. Burada bir önemli girişim var biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in desteklediği. Bunu da gene konuşmuştuk daha önce ekosistemlerin ekonomisi ya da biyolojik çeşitlilik ekonomisi gibi adlandırabileceğimiz bir proje yürüyor şu anda. Türlerin, ekosistemlerin, habitatların ekonomik ve sosyal katkısını yani insan yaşamına ekonomik etkisini değerlendirmeye çalışan bir şey bu, girişim. Yani bir ölçüde fiyat koymaya çalışıyor şeylerin üzerine. Yani bu bedava olarak aldığımız, yararlandığımız ve bedelini ödemediğimiz biyoçeşitliliğe bir değer biçmeye çalışıyor. A, hani etik olarak tartışmalı bir girişim fakat a, şeyi görmek açısından a, e, ekonomi ve ekoloji ilişkisini görmek ve bunu a, takdir etmek açısından, bunun hakkını teslim etmek açısından anlamlı bir girişim olduğu düşünülebilir. Hani bu çalışmanın verilerinden, bulgularından da yararlanarak ulusal hesapların artık hani bedava, değersiz kaynak olarak evet. görmemesini sağlayacak yönde politika değişikliği yapılması isteniyor. Ama evet. bu muazzam bir paradigma değişikliği evet. anlamına geliyor. Yani zihniyette bütün doğanın doğanın insana hizmet etmek için dünyanın merkezinde hatta kainatın merkezindeki insana hizmet etmek için bir havuzdan ibaret olduğu anlayışının değişmesi gerekiyor ki çok zor olabilir yani. Evet bu yani paradigma birçok bir yolla zaten pekiştiriliyor sürekli. Örneğin, evet maalesef. Biyoteknoloji şirketlerinin hep savunduğu şey şeyin bu türlerin bu türlerdeki genetik zenginliğin kendi başına hiçbir değeri yok diyorlar bu şirketler. Ancak bilgi yani modern bilim ve teknoloji e, şeye girdiğinde bu genlere girdiğinde onlara müdahale ettiğinde değiştirdiğinde değerli bir ürün çıkıyor ortaya. Yoksa ekosistem kendisi bir hani e, değersiz bir varlık bir şey yok bir anlamı yok bir katkısı yok. Ancak insanlar onu değiştirdiğinde de bu şeyler biyoteknoloji yoluyla değiştirdiğinde şey alıyor insanlar için değerli bir hale gelmiş oluyor bunlar buna benzer birçok şeyi hani hangi düzeylerde işlediğini bu paradigma'nın örneğini verebiliriz burada önemli bir kırılmaya yol açacağı kesin bu yeni çalışmanın ama bir yandan da hani öteki değerini biyoçeşitliğin kendi kendine varoluş değerini psikolojik değerini estetik değerini şey yapan hesaba katmayan bir yanı var ee, geleneksel toplumlar için taşımış olduğu yani yaşamla kurulan bağ açısından kimlik oluşturma sürecinin parçası olma açısından değeri şey olmuyor görmezden gelinmiş oluyor ee, sonuçları da daha çalışma devam eden bir çalışma. Devletler bunu kabul edebilirler mi edemezler mi? Evet, da başka onu bir... daha iki haftada yani oldukça uzun bir şey ha. izleyeceğiz herhalde. Evet. Sonuçlarını da tekrar ha. değerlendirme fırsatı buluruz ha. etraflıca. Evet. Diye şey, evet. Öteki iki önemli gündeme dönersek bu şeyin konferansın önündeki bunlardan bir tanesi bir protokol, kabul edilen bir protokol. Öncelikle Biyogüvenlik Kartagena protokolüne ek bir protokol bu. Ee, sorumluluk ve telafi hakkında bir protokol. Ee, biliyorsunuz Kartagena, Kartagena protokolü, biyogüvenlik protokolü yaşayan canlı canlı genetiği değiştirilmiş organizmaların ülkeler arasında yani sınırlar ötesinde hareketini düzenleyen ve bu konuda gerekli önlemlerin alınmasını öngören bir. Yani protokol. serbest ticarete sınırların kaldırılmasını mı öngörüyor bu? Yani, GDOların GDO şey. ticaretinin zaten hani serbestliğini ön kabul olarak alıyor. Fakat bu ticaret ve dolaşım sırasında ithalat, ihracat ve öteki amaçlarla bu canlı organizmaların bir ülkeden başka bir ülkeye giderken ki taşınımı sırasında ortaya çıkan. ...sorunların, risklerin ortadan kaldırılmasına dönük bir protokol. Açın GDO'ların önünü diyorlar yani. Şöyle bir tarafı var. Ülkeler GDO ithal etmeme hakkına sahipler bu şeye göre. Yani yasaklayabiliyorlar GDO ithalatını. Ancak ithal edecek ülkeden ön izin, ön onay alınması... Rıza alınması koşuluyla ithal edilebiliyor GDO'lar evet. protokolün tarafı olan ülkelere. Daha fazla kayıt altına almayı düzenleyen bir protokol olduğunu söyleyebiliriz bu GDO, GDO hareketliliğinin. Şimdi önemli eksiklerinden bir tanesi bu protokolün kabul edildiğinden bu yana. Yani Türkiye'de 2004'te taraf oldu bu protokole bu canlı genetiği değiştirilmiş organizmaların e, ithalatı e, sırasında ortaya çıkan risklerle ilgili sorumluluk ve telafiye ilişkin bir mekanizmanın kurulamamış olmasıydı. Hı hı. Yani, özellikle e, GDO karşıtı grupların e, ve GDO'ların yol açacağı tehlikelerin farkında olan ülkelerin talep ettikleri, yıllardır talep ettikleri bir e, ek düzenlemeydi bu. Şimdi buna ilişkin olarak bir protokol kabul edildi, ek protokol kabul edildi. Mart'ta imzaya açılacak, yani ülkelerin imzasına sunulacak. Yürürlüğe girip gelmeyeceğini tabii gene zaman gösterecek. Şeyle, genel olarak baktığımızda bu türden sorumluluk protokolleri genellikle yürürlüğe giremiyorlar. Hani Bazen sözleşmesinin de bir sorumluluk protokolü var. Zehirli atıkların, uluslararası taşınımı, ticaretiyle ilgili sözleşme. O e, protokolde örneğin henüz yürür, yürürlüğe giremedi. gelmedi, evet. Peki bir de bu diğer ikinci e, olay neydi? E, öteki e, anlaşma, be, yani kabul edilmesi beklenen anlaşma, e, genetik kaynaklara erişim ve bu genetik kaynakların kullanımından kaynaklanan yararların, e, yararlara eşit ve adil paylaşım hakkında e, bir protokol yani şimdilik adı böyle. Biyoloji çeşitlilik sözleşmesinin temel amaçlarından birisi bu zaten. Birisi biyoloji çeşitliliğin sürdürülebilir kullanımını ve korunmasını sağlamak. Öteki de biyoçeşitliliğin kullanımını ve o kullanımdan kaynaklanan yararları hakça bir şekilde paylaşmak. Bu konu gene sözleşmenin kabulünden bu yana askıda kalan şeylerden, boyutlarından bir tanesiydi biyoçeşitlilik rejiminin. Gene yıllardır süren müzakereler sonucunda bu konferans gündemine olası bir kabul edilme şansı ulaşmış oldu. Eğer protokol kabul edilirse sözleşmenin öngördüğü rejim biraz daha geliştirilmiş olacak. Bu Özellikle patentleme rejimine ilişkin olarak bu biyoteknoloji şirketlerinin birikim süreçlerini bir ölçüde kısıtlayacak, onların faaliyetlerini daha kontrol edilebilir hale getirecek bir rejim ortaya çıkmış olacak. yani genel olarak sözleşmenin karakteristiğinden de bahsetmek lazım bu protokolün ne getireceğini anlayabilmek için. sözleşme şöyle bir düzenleme öngörüyor bu genetik kaynakların kullanımı ile ilgili olarak serbest bir rejim hani ortaya çıktığı dönemin de koşullarına uygun bir şekilde neoliberal politika gündeminin de etkisiyle e, zengin çeşitlilik kaynaklarına biyo kay çeşitlilik kaynaklarına sahip yoksa ülkelerle e, biyolojik açısından yoksul zengin ülkeler arasındaki değişimi e, olabildiğince serbestleştirmeyi öngören bir rejim öngörülmüş durumda sözleşme tarafından. Şöyle bir olumsuz şey de vardı, yanında vardı. Bu 70'lerde, 80'lerde uluslararası hukukun, çevre hukukunun gündeminde önemli bir yer tutan insanlığın ortak mirası kavramının ortadan kalkmasına da yol açmış oldu bu sözleşmenin kabulü ve yarar ile ilgili hükümleri. Bu insanlığın ortak mirası, yani kaynakların, yeryüzündeki biyolojik kaynakların Kimseye ait olmadığı, herkese ait olduğu ve herkesin bunların korunmasından sorumlu olduğu, gelecek kuşaklara aktarılmasında da e, sorumluluk taşıdığı anlayışına yaslanıyordu. Hayatın patentlenmesine karşı yani. Hayatın patentlenmesine, e, yaşamın ve genlerin e, konol, kolonileştirilmesine, monofolleştirilmesine karşı bir düzenleme fakat bu insanlığın ortak miras kavramı bir yandan da bu biyoteknoloji şirketlerinin işine geliyordu. Çünkü onlar da kimseye ait olmadığı için yani üzerinde mülkiyet kurulmamış olduğu için ya da kullanım hakkı öngörülmemiş olduğu için hiçbir ülkenin egemenliğinin parçası olarak görülmediği görülmemesini öngördüğü için insanlığın ortak miras kavramı bu kaynaklara bitkilere, hayvanlara, onların yaşadığı ekosistemlere, o türlerin taşımış olduğu genetik özelliklere, karakteristiklere serbestçe ulaşabilme olanağı buluyorlardı. Yani kimseye bunun bedelini ödemeden, izin alma gereği de duymadan bitki ve hayvanlar üzerinde araştırma yapıp bunları ilaç endüstrisinde, tarım endüstrisinde ve kozmetik sanayinde kullanma olanağına sahip oluyorlardı. Biyolojik çeşitlilik sözleşmesi kabul edilirken özellikle e, biyolojik çeşitlik açısından zengin az gelişmiş ülkeler bunun e, sona erdirilmesi için e, bu zenginlik kaynakları üzerinde egemenlik hakkının tanınması iddiasıyla çıktılar ortaya ve sözleşme hani bir aray olarak bunun kabul edilmesiyle sonuçlandı ve dolayısıyla şimdi sözleşmeye göre bir ülkenin sınırları içerisinde bulunan bitki ve hayvan kaynakları genetik çeşitlilik zenginlik o ülkenin şey olarak varlığı olarak kabul ediliyor ve uluslararası şirketler bu ülkelerle anlaşmalar sözleşmeler kontratlar imzalamak zorunda kalıyorlar bu kaynağı erişebilmek için sözleşmenin şey tarafı sorun yaratan tarafı bu sözleşmelerin genellikle Hani kapsayıcı şeyler, düzenlemeler olmak yerine bir devletle öteki devlet ya da bir devletle verici, sağlayıcı devletle alıcı şirket arasında ikili anlaşmalar şeklinde yürümesi. Evrensel bir rejim yerine Evrensel ikili bir yerine evet ulusal hukuku ve bu özel evet. anlaşmayı düzenleyici metin kural olarak kabul etmesi. Çok büyük sakıncalar getirebilir. Evet, aynı artık. zamanda da bu ulusal egemenlik tanınmış olduğu için şeyler üzerinde biyolojik kaynaklar üzerinde çok önemli bir kesimi de dışarıda bırakıyor bu yerel hakları, yerli toplulukları hmm, ve evet. onların e, sahip oldukları bu genetik kaynaklarla ilgili bilgiyi, geleneksel bilgiyi tamamen hani böyle bir statüyü ortadan kaldırıp devletlerin müzgü haline getiriyor doğal kaynakları ve onlara danışmadan, onların bilgisi olmadan, izni, rızası olmadan bu uluslararası şirketlere pazarlamasına izin veriyor bu kaynakları hani en büyük sorunlardan bir tanesi bu hani birçok örneği var bunun. Afrika'da san topluluğunun sahip olduğu bir genetik kaynak ve onun bilgisi iyileştirmede kullanılan bir bilgi yani geleneksel bin yıllardır devam eden kuşaktan kuşağa aktarılan bir bilgi. İşte Güney Afrika'da bir kuruluş tarafından o şeye satılıyor. Şey. Avrupalı bir şirkete, İngiltere'de bir şirkete satılıyor. O, o şirket bunu Pfizer'e satıyor, ilaç şirketine satıyor. Bu patentlenmiş bir ilaç haline geliyor. Yani o gen patentlenmiş, genin özelliği patentlenmiş oluyor fakat yerli halkın bundan bilgisi yok. Yani onlara hiçbir şey verilmeden, bilgi verilmeden ve danışılmadan onlara böyle bir ticari faaliyet yürüyor genle ilgili olarak. Onların sahip olduğu geleneksel bilgiyle ilgili olarak çok gündeme gelmesi dolayısıyla bu sorunun... Hani bu şirketler geriye dönük olarak bu san topluluğuyla sonradan şeyler yapıyorlar, anlaşmalar yapıyorlar. Elde edilen üründen onlara pay vermeyi kabul ediyorlar. Fakat bu o kadar on binde bir sayılabilecek bir şey yani. Evet, <gülüyor> Üretilen ilaçtan şey yapılan, kazanılan. Çok sorunlu bir alan bu. Evet, yeni bir paylaşım savaşı. Artık son kalan alanlarda yani havada, suda ve bir de belki de işte bu hayatta son yapılan genler üzerindeki son paylaşım savaş. Evet bunu da maalesef süreyi bitirdik ki bunu enine boyuna yani sözleşmelerin de sonuçlanmasından sonra tekrar konuşma fırsatı buluruz diye mide diyor. Görüşmek üzere. Çok İyi teşekkürler. Yayınlar, Semra Cerit mazlumla iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik. Açık Gazete Evet şimdi ve burada Açık Radyo ve Açık Gazete. Birazdan bir konuğumuz olacak ve Diyarbakır'da görülecek olan KCK davasında başlarken durum nasıl hava nasıl ortamı koklamak üzere. Ee, insan hakları savunucusu Leman Yurt severle bağlanacağız ama o arada da arada bahsettiğimiz birkaç haberi de sözünü edelim ona bağlanana kadar bir kere büyük bir şiddet yükselişi gene Pakistan'da var Karacı kentinde şiddet olayları müthiş tırmanıyor ölenlerin sayısı da 38'e yükselmiş durumda etnik ve siyasi nedenli şiddet olayları Son 24 saat içinde müthiş bir tırmanış gösterdi ve halen devam etmekte 38 kişinin öldüğünü Karaçi polis müdüründen öğreniyoruz. Feyyaz Ahmet Leghari'den 50'den fazla insanın yaralandığını, araçların, iş yerlerinin ve evlerin ateşe verildiğini de öğrenmiş oluyoruz. Bu zaten giderek bütün dünyada ama bazı odaklarda yükselen şiddetin işte terörle mücadele adı altında Amerika insansız hava... Araçlarının vurduğu yerlerden gelen yükselti. Bir kişinin seçilmesiyle ilgili bir durum. Karaçı ve çevresinde eyalet meclis üyeliği seçimleri nedeniyle siyasi partiler arasındaki rekabetten oldu deniyor. Buna kim inanır yani böyle bir saçmalığa. Ama haber böyle geldi Anadolu Ajansı kaynaklı. 20 milyondan fazla insan nüfusu var Karaçı'nın yılbaşından bu yana 300'den fazla insan hayatını kaybetmiş durumda bu şeyle. Kentte Hindistan göçmenleri, peştunlar, yerli halk, sindiler arasında zaten düşmanlık varmış. Bir de yeni gelen insansız hava e, araçları vesaire de var. Bir bu haberimiz vardı önemli haberlerden biri. Ya, şeyde de tabi. Önemli bir gelişmede Almanya'da e, merkezin çatırdamasının haberleri de durmadan yükseliyor. Son olarak Angela Merkel'dan bir açıklama var, değil mi? Çok evet. kültürlü politikanın son erdiğine, iflas ettiğine dair e, bir açıklama. Aslında bunun üzerine herhalde epeyce durmak gerekecek çünkü 90'ların ortasından itibaren Avrupa'nın genel anlamıyla. E, ...belirlediği entegrasyon politikasından bahsediyor Merkel. E, ve tabii çökmüş olması çöktü, çöktü mü, işledi mi, ne zaman işledi falan filan tartışmalarını bir kenara bırakırsak... ...aslında ne için çıktığı üzerinden baktığımızda daha önemli. E, bütün bu politikalar aslında Avrupa'da ırkçılığı ve e, ırkçılık kökenli çeşitli politikaların güçlenmesini engellemek üzere ortaya atılmıştı. Çökmesi ne anlama geliyor eğer çöktüyse ve e, bu durumda peki ne olacak diye koca koca sorularda ortada krizle birlikte. Çözüm olarak da Almanca öğrenin diyor yabancıları ve Hristiyani değerleri de benimseyin gibi. Evet. Garip açıklamalar çok yaptı. Çok garip açıklamalar doğrusu. Çok kültürlülük politikamız fiyasko diyor. Christian Wulf de bu hafta ziyaret edecek Cumhurbaşkanı. O Cumhurbaşkanı'na da yüklenenler var. Bizim yeni stajyer... Claudia'nın ve bildirdiği şeylere göre de işte Almanya'da bir yandan İslam düşmanlığı yükselişteyken Almanya'nın önde gelen en önemli gazetesinde mesela Bild Zeitung'da ama aynı zamanda da işte Der Spiegel'de ve Die Welt'te de en zor iş gezisi Cumhurbaşkanı'nın diye şeyler çıkmış. Hı hı. Buna iş gezisi demek de ilginç. Bir de Fesli ve gösteriliyor. Christian Wolff. Ona da döneceğiz ama şu anda... Açılık epeyce Avrupa'da kök salmaya başladı diyebiliriz herhalde. Çok özeti mevzunun sanki buralarda bir yerlerde. Evet, bir de büyük gibi. önemli bir sergi açıldı. E, hafta sonunda International Herald Tribune'da gördüm. Hitler'i konu edinen ilk sergi bu ve çok önemli. Üstünde belki yarın da biraz daha durma fırsatı Hı -hı. bulabiliriz. Çünkü... Böyle giderse yeni hitlerimiz olması e, muhtemeldir tarzında da küratörlerden açıklamalar var. Yani bu gidişatın gidişat olmadığını gösteren sergide nasıl toplumun aslında hitleri bağına basarak yükselttiğini ve ta savaş kötü gidene kadar da sonuna kadar destek aldığını gösteriyor. Hı hı. Ama bunlara tekrar döneriz iktisadi şeyden. Şimdi e, bağlanalım. Bağlandıktan bağlı... sonra sergi çok aslında. Ee, başka sergilerden de bahsedeceğiz. Mi? Şimdi KCK e, davası yani PKK'nın şehir yapılanması diye geçiyor. Bütün e, Anadolu Ajansı da böyle vermiş. Zaten mevzu galiba bununla ilgili. Oralardan kopyala yapıştır olduğu için e, kararlar verilmiş. Açıklanıyor işte Erdoğan'ın konuşması bir yanda. Bir yandaysa Anadolu Ajansı gibi Kurumsal ajansların haberleri. Evet şöyle başlıyor. Yeni elimize geçtiği için söylüyorum. Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olan KCK ile ilgili dava. Bu sabahliğinde daha önce NTV, MSNBC.com'dan da aynı ibareyle okumuştuk. Ve 103'ü tutuklu 151 sanık hakkında aralarında birçok belediye başkanlığında bulunduğu seçilmiş 15 yılla ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezalarının talep edildiği çok önemli bir dava var. Leman Yurtsever, İnsan Hakları Savuncusu Leman Yurtsever şu anda Diyarbakır'da ve or oradan havayı bize bildirecek. Ee, günaydın. Günaydın. Evet, Allah kolaylık versin diyelim. <gülüyor> Sağ olun, teşekkürler. Nasıl oradaki ortam? Bize birazcık anlatabilir misiniz lütfen? Evet şimdi çok geniş bir güvenlik önlemi alınmış durumda. Zaten e, iki gün önceden başlayan bir güvenlik, bir, e, e, güvenlik durumu var. E, bu arada insanlar toplanmaya başladı. Ankara'dan Türkiye'nin değişik ülkelerinden insanlar akın etmeye başladı. Bu arada e, Diyarbakır'dakiler de yavaş yavaş toplanmaya başladı. BDP milletvekilleri açıklama yaptılar dışarıda ve şu anda bir bekleiş içerisindeyiz. Ne zaman başlıyor Levan Hanım? Şimdi henüz getirildiler tutuklu olan belediye başkanları, diğer tutuklular hepsi getirildi. Şu anda bekliyoruz dışarıda. Herhalde bu çok uzun sürecek bir şey. Yani hani sadece... Bir günlükle biten bir şey olmayacak. Herhalde 20 gün ya da bir ay falan sürecek bir duruşma olacak. Ee, herhalde sadece 7500 sayfa civarında olduğu belirtilen e, muazzam e, eşi görünmemiş uzunlukta bir iddianamenin okunması bile e, okunması zorunlu sanıyorum. Evet doğru. Evet, doğru. Ee, o zaman... Herhalde onun okunması 20 gün sürer. Evet. Peki hem Türkiye'den hem de Türkiye dışından pek çok insan hakları savunucusu bu davayla ilgili hem açıklamalar yaptı hem de Diyarbakır'da sizin gibi bulunuyorlar. Evet. Bu davanın önemi neden kaynaklanıyor? Niye bu kadar önemli bu dava? Yani bu, bu dava gerçekten siyasi bir dava. Yani Kürt halkının iradesine kelepçe takıldı. Yani Kürt halkının seçilmişlerine kelepçe takıldı. Bir taraftan açılım söylemlerine devam ederken hükümet bir taraftan da cezaevi kapılarını Kürtlere açtı. <Gülüyor> yani Kürt halkının seçilmişlerine cezaevi kapılarını açtı. Yani onlarsız bir çözüm olmaz. <Gülüyor> yani e, Kürt, Kürt halkının seçilmişlerinin dışında e, kesinlikle bir çözüm olmaz. Onun için biz bunu samimi bulmuyoruz. Yani ben kendi adıma söylüyorum. E, hükümetin bu söylemlerini samimi bulmuyorum. Dünkü açıklamaları da vardı zaten Başbakan Erdoğan'ın. BDP ile ilgili e, ilginç kelimesi herhalde açık alır ama gayet gayet garip açıklamalarda bulundu. Evet. Bütün bağlamda aslında davanın ne önde gidebileceğine dair pek iyi sinyaller vermiyormuş gibi. Ama bunun, bunun sonucu ağır olur yani hani ağır olur derken sonuçta bir halk görünmemeye çalışılıyor yani bir halkın iradesi görünmemeye çalışıyor, halkın kendisi görünmemeye çalışıyor bu çok kötü sonuçlar da verebilir. Yani dileğimiz bir an önce barış ortamının sağlanması ve seçilmişlerin, Kürt halkının seçilmişlerinin serbest bırakılması. Evet. Peki bir, şey... e, bir yani çok sayıda yoğun güvenlik önlemleri işte 2 bin civarında polisin görevlendirilmiş olduğu haberleri var. Bazı caddelerinde Norm... normal trafiğin dışında. Yani bazı caddelerin kapatılmış oldu. o e, bir e, gerginlik durumu nasıl bir hava e, seziyorsunuz şu anda ne hissediyorsunuz? Şu anda bir gerginlik falan yok. Öyle mi? Şu Hı. anda evet yoğun bir güvenlik önlemi var ama e, daha insanlar yeni yeni toplanmaya başladı. Hani e, e, şu anda 300-400 kişi görebiliyorum ama değişik değişik yerlerde toplantı için kesin bir sayı bildiremiyorum şimdi. Belediyenin önüne doğru gidiyoruz biz de. Evet. Ee, ve daha da sayının artması muhtemel yani çok artacaktır sayı. Evet tabi çok sayıda insan da dışarıda kalacak. Çünkü sanıklar ve avukatlar zaten sayıları bir hayli e, yüksek olan evet. sanıklardan bahsediyoruz. Evet. E, gazeteciler ve sanık yakınlarıyla birlikte toplam 90 kişi alınacakmış. Bunun evet. 10'u 10 gazeteci olacak deniyor. Evet. E, tabi... Zorlu bir, fiziki olarak da zorlu, zorlu yani bir süreç gerçekten e, e, hayati bir karar diyebilirim. Yani hayati bir şey bu. Yani çünkü e, gerçekten e, bu sorunun bir tane önce çözülmesi gerekiyor. Yani bu çözülmesi bizim hepimizin canını yakacak. Yani evet. hepimiz bir şeyin e, ve onun için çok güçlü bir ses çıkarmak gerekiyor. Sadece bu Kürt halkının değil, bütün Türkiye'nin sorunu. Bizim Türkiye'lilerin sorunu. Yani Türkiye'ler isterse bir günde bitirebilir bu işi. Yani şöyle bitirebilir. Sokaklara çıkarak, bir milyonlarca insan sokağa çıktığı zaman bir günde hükümet tersine e, dönebilir. Yani bu kararın tersine dönebilir. Evet, gelişmeleri biraz da kaygıyla izlemeye devam edeceğiz. Evet. Çok teşekkür ederiz şimdilik bu kadar herhalde. Bir havayı Gerçekten. koklamak açısından çok teşekkür ederiz Leman Yurtsever Ben de teşekkür Görüşmek ediyorum Görüşmek üzere O duyduğum Evet insan hakları savunucusu Leman Yurtsever'den bir mahkeme KCK diye adlandırılan bir davanın Türkiye içinde çok çok büyük bir önem taşıdığı çeşitli kalemler ve biraz önce de Leman Hanım'ın kendisi tarafından da ifade edilen Adeta bir fazla abartma e, pahasına da söylemek lazım. Bir çeşit e, dönüm noktası teşkil edebilecek olan bir davanın arifesinde 5 dakika izlenimlerimizi iz, izlenimlerini aldık. Deman Yurtsever'den insan hakları savunucusu. Peki devam edelim biz şimdi diğer bazı başka haberlerimiz de vardı. Eee Demir sergiden girdik. Sergiyle devam edelim. E, hafta sonu Tophanedeki sergilere saldırının ardından bir adet daha sergi saldırısı vakası İstanbul'da yaşandı. E, bu seferse Beşiktaş'ta oldu. Aslında e, Boş ve Fiyord'un e, yaptığı serbest bölge İstanbul sergisi. Beşiktaş meydanında da e, ibadet bölgesi yazan bir adet tabela vardı. Tabelanın üzerinde e, bir haç, bir davudun yıldızı, bir hilal, bir de e, Atatürk resmi vardı. İşte aslında Atatürk ve Atatürkçülükle ilgili bir eleştiri olduğunu düşünebiliriz ya da ne olduğunu bilmiyorum. Çok fazla hani yorumlamam da gerekiyor mu emin değilim. Ya yani Atatürkçülüğün de bir çeşit din gibi, inanç el olduğu, inanç olduğunu eleştiren bir şey. İbadet bölgesi diye yazıp üç semavi dini bir de Mustafa Kemal'in Mustafa Kemal Atatürk'ün büstünü yerleştirince Evet ne olmuş Atatürk... Saldırılmış e, buna... işte Frizon İstanbul ya da Serbest İstanbul sergisine ve e, tabela devrilmiş ardından çelik olduğu için ezmeye çalışmışlar ezememişler e, bunu anlatan bizzat zaten Rozan Boş e, serginin e, sanatçılarından biri iki sanatçısından biri e, ve ardından... Organizasyona bir telefon da gelmiş... Evet organizasyon önce telefon gelmiş e, bunu kaldırın fena olacak diye e, ardından da gelip zaten işte devrilmiş üzerinde tepinilmiş olmayınca stiker olduğu fark edilmiş. Stiker kısmı Atatürk e, resmi sökülmüş katlanıp cebe konulmuş ve e, böylece sergiden çıkarılmış iş. Halk yani, beğenilmediği için mi diyeceğiz ne diyeceğiz buna şimdi bilmiyorum. Ben de bilmiyorum Türkçe bilmediğim için ne dediklerini anlamıyordum ama seslerden anladığıma göre çok öfkelilerdi. ...asistanıma saldırıp ittiler... ...eseri sa tasarlayan sanatçının... ...ben olduğumu bilmedikleri için... ...beni hedef almadılar... ...şoke oldum diyor. Yani Radikal gazetesinde Beşiktaş Belediyesi'ne ait bir otobüsten... ...indiği belirtilen grup diye geçiyor mesela. Ee, bununla ilgili... ...CHP'nin de açıklaması oldu. CHP e, bizde hiçbir alakası yok... ...dedi. E, tam olarak söylediği şey... ...CHP İstanbul İl Örgütü'nün şu... E, ...basın danışmanı Süleyman Kalyon konuşmuş. CHP, çünkü CHP'lilerin... ...yaptığı iddia ediliyor... ...CHP'li gençlerin serginin yapıldığı bölgede başka bir eylem sebebiyle bulunduklarını... ...gençlik e, kollar üyelerinin eylemlerini bitirdikten sonra bölgeden olaysız biçimde dağıldıklarını söylemiş. CHP'li gençlerin sergiyi basmaya yönelik olaysız mı? İşte onlar basmamıştır diyor. Hmm. E, ama görüntü ve söylenenler VVV ve, ve, ve, hiçbir şey tam olarak bunu tutturmuyor. Aslında sıkıntı zaten hangi parti üye oldukları değil... E, Evet. ...tam da ifade özgürlüğüyle ilgili... ...yaşadığımız sıkıntıların bir başka boyutunun... ...madalyonun öbür yüzü... ...eş kardeşinin tekrardan... Evet, tasarımcı ...sahnede Boş olması. ...şey diyor çünkü tehlikeli bir kalabalıktı... Ee, ...ve biz orada olmasaydık... ...sergideki eserlere başka neler yaparlardı... ...bilemiyorum demiş... ...Atatürk imgesini bu çerçevede kullanamazsınız... ...buraya koyamazsınız diye bağırmışlar... ...öyle çeviri yapılmış... Rodan Boş'a da anlatılmış... ...asistanından öğrendiğini belirtmiş... Ve amacım kavramları tartışmaya açmaktı. Buna benzer 25 eserim var. 25 ayrı tartışma konusu ve düşünce var. İsveç'te, Danimarka'da, Macaristan'da da sergi açtık. Böyle fiziksel şiddet içeren bir eylem olmadı. Bu ifade özgürlüğüdür. Provoke etme anlamı taşımaz. Provokasyon Ki Düşünceleri provoke etmek de zaten e, ifadenin doğal sonucudur evet. aslında. Neyse e, benim daha çok mesela ilgimi çeken Radikal'in haberinin altında iki tane de görüş alınmış biri Ahu Antman sanat eleştirmeni e, tahammülsüzlüklerin üzerine gidilmesi gerekir diyor özetle e, özet veriyorum çünkü benim daha çok ilgimi çeken ressam Bedri Baykam'ın söyledikleri e, baya e, olur böyle şeyler herkesin kutsalları varı anlatıyor Bedri Baykam. Türkiye'nin girişimiyle sanatçılar olarak sansürlere ve baskılara karşı tüm dünyada dik durmamız gerektiği konusunda bildiri yayınladık diyor. Şu anda Bratislava'dayım ben de Sanatçılar Derneği'nin toplantısında diyor. Her yerde benzer hassas düşünce ve yaşam farklılıkları var. Bildiride... Özür dilerim. Eee bildiride herkesin kendince bir kutsalı olduğu da vurgulandı. İstanbul'da olaylara baktığımızda Türkiye'nin yaşadığı gerilim ortamında sanatçılara da düşen kaçınılmaz hassasiyet dengeleri olduğunu söyleyebiliriz. Sanatçıların hassasiyet dengeleri. Amerika'da bir Türkiye'de. Mı söylüyor bilir bunu? Evet, çünkü Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği şu Türkiye şubesi adına Bratislava'daymış kendisi. Onlar da tam da bu özgürlükleri konuşuyorlarmış. Amerika'da, Türkiye'de ya da Hollanda'da öyle bilerek kurgulanmış söz ve görsellerle yaratılmış işler olabilir ki binlerce kişinin ölümüne sebep olabilir. Bu gerilim ortamında her seçim bir vakadır demiş. Yani özetle e, yani kutsallar var. Kutsallara saygı göstermezsek çok tatsız yer olur. Sanatçının sorumluluğu bu kutsalları... Korumaktır, Hiç duymadığım. Duymaktır. Diyor. Neyse, böyle anlatıcılara. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek'in açıklamasını konuştuk yok, mu? Yok, Süleyman Kalyon'un konuşması söyledim ben. Berhan Şimşek'in konuşması daha da aydınlatıcı aslında. Çünkü diyor. Yapmadık ki, diyor değil mi? Çünkü İstanbul İl Örgütü Basın Danışmanı Süleyman Kalyon hiçbir alakası yok CHP ile bu işin diyor. E, tam onu söylemiyor Berhan Şimşek. Şöyle söylüyor, muhtelif bir grubun böyle muhtelif bir grup ne demek bilmiyorum ama muhtelif bir grubun böyle Sadece bir eylemle değil çeşitli mi demek acaba muhtelif? Ama o zaman muhtelif demesi gerekirdi. Neyse. Muhtelif bir grubun böyle bir eylem yapmış olması onların Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olduklarını göstermez diyor. Evet. Bizden değildir demiyor tam ama gençlik kollarımız Protesto gösterisi yaptıktan sonra dağılmıştır diyor. Bir protesto gösterisi yapmış yani Cumhuriyet Halk Partisi. Yasadışı dinlemelerle ilgili bir... Hmm. Aslında Cumartesi, mi? Pazar epey bununla geçti. Cumartesi CHP yasadışı dinlemelerle ilgili. Pazar, ÖDP e, ve hafta sonunda Radikal'in eki yasadışı dinlemelerdi. Yasadışı e, dinlemelerin bayağı gündemde olduğu bir hafta sonuydu. Telefon dinleme öyle mi? Ha. Değildi aslında gündemde ama yani en azından böyle eylemlikler ve bir de dosya vardı diyeyim. Yani gündemde olsa iyi olur tabii ama başka gündem maddeleri KCK falan gibi mesela EPP tepesine çıkıyor bu gündemlerin. Evet. Böyle şeyler yaşandı işte bir adet sergi saldırısı var. Bu yasa dışı dinleme ha bu arada bu yasa dışı dinlemelerden bahsetmişken bir grup Trabzon taraftar diye geçiyor ama faşist desek herhalde daha doğru olacak. Bir grup faşistin ÖDP'nin yasa dışı dinlemelerle ilgili yaptığı eyleme ya da basın açıklamasında da saldırısı var. Beyoğlu'nda basın açıklaması yapmış. ÖDP bir grup e, Trabzonspor taraftarlar aynı zamanda faşist olmanın yanında. Onu da söylemek lazım tabii. Kasım, Kasımpaşa Spor maçını beklemekte olan Trabzonspor taraftarları da TKK'lılar falan filan diye laf atmış ÖDP'li gruba. E, ardından ise iki grup arasında çatışma çıktı diyor haberde görmedim o yüzden hani e, nasıl olduğunu varsayabilmek mümkün tabi mevzunu zaten ilk lafın nereden çıktığına dair de haberde e, alt metin mevcut ardından da işte e, tekme tokat baya bir tartışma çıkmış e, polis araya girmiş yaklaşık 15 dakika sürmüş e, polis jop ve biber gazlarını kullanmış e, Ulusal Kanal muhabiri Deniz Çağlayanla Samanyolu kameramanı Huzeyfe Yıldız yaralanmışlar. Olaylar sırasında e, biri başından, öbüteki ise yüzünden yaralanmış. Bu basın mensuplarının. E, bu arada e, gerginliğin ardından e, Trabzonlu taraftarlar diye geçiyor. faşist grup. Polis eşliğinde stadyuma götürülürken gözaltı falan yok. E, Birlerin basın açıklamasına saldırabiliyorsunuz ama gözaltına alınmıyorsunuz. Ödepeli grupsa taksime doğru yürüyüşe geçti diyor. Ee, böyle söylenebilecekler bu, bu haberle de ilgili ee, ama yasa dışı dinlemelerin hakikaten ne kadar konu olduğuna dair de başka tartışmayı benim kafamda tetikliyor o da ayrı bir konu yani hakikaten ırkçılığın ve faşizmin her dakika her yerden her köşe başından fışkırdığı KCK davası önce süreçte böyle bir şeylerin olması da normal mi sayılır bilmiyorum o da not edilmeli evet, bir not edilmesi gereken birçok dini olaydan bahsediyoruz bu sergi de bir çeşit Din konusunu içeriyor bir de e, hafta sonunda e, taraf gazetesinde ilginç bir e, manşet de vardı zorla din dersine ilk mümin isyanı diye muhafazakar kesimin önde gelen isimlerinin Alevilerin karşı çıktığı zorunlu din dersinin kaldırılmasını istediğine ilişkin bir haberdi. Bunu ilk defa duyuyoruz yani. Ayıptır, günahtır, insan haklarına aykırı ve müfredat tekrar yazılsın şeklinde ifade edilecek çeşitli görüşler vardı. Aha. Ozan Sürücü'nün haberi de Taraf Gazetesi'nde. Zaman Gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce'nin AKP'nin 7 yıldır Alevileri oyalamakta olduğunu söylemesi ilginç. Ayıptır, günahtır demesi. Ben Cemevi istiyorum, burada ibadet edeceğim diyene... Hayır camiye gideceksin deme hakkımız yok demiş. Hayrettin Karamansa e, kitapların yeniden yazılması gerektiğini Aleviliğin tarafsız olarak anlatılması gerektiğini de söylemiş. Ahmet Taş getiren de yazarlardan zorunlu din dersinin insan haklarına aykırı olduğu görüşünü serdetmiş. Bunlar önemli bu açılardan şimdiye kadar söylenmemiş şeylerde bugün yazarı Ahmet Taş getirenden bahsediyoruz. Ee, yeni Şafak yazarı İslam hukuku profesörü Hayrettin Karaman da bu sorun yıllardır tartışılıyor fakat Türkiye'de Sünni Müslümanlar toplumun büyük kesim, kesimini teşkil ediyor maksadımız farklı inanç dünya görüşü ve hayat tarzı sahiplerinin insanca kardeşçe huzurlu bir şekilde bir arada yaşaması ee, bunun çaresi dersi kaldırmak değil bu dersi maksadımıza uygun hale getirmektir demiş. Ama Onda yani... bir tane görüş var yani hani dersi kaldırmak mı seçmeli hale getirmek mi yoksa içeriğini değiştirmek mi falan filan diye ama en nihayetinde hiç hareket olmaması zaten burada sıkıntı olan Marco Paşa hikayesi. Evet, ama bu, Aa, e, bu böyle bunu. değişik bir şey Yahmet Kekeç Stard'a yazıyor galiba. Aha. Alevilerin hiçbir şeyin zorunlu olmaması gerektiğini savunmuş o da. Yani zorunlu ibaresi Din eğitimini zorla veremezsiniz Diyerek özgürlükçü bir Vallahi Bunlar tavır bir yandan sevilemiş. konuşuluyor olsun Bir yandan da e, otistik çocukların Eğitim merkezlerine Milli Eğitim Bakanlığı'nca Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi eklendi Şimdi Burada da <gülüyor> bazı Sıkıntılar var e, nedir derseniz Zaten e, Otistik çocukların eğitimiyle ilgili Merkezlerde hani bir sürü bir sürü Tartışma e, nasıl bir program Uygulanmasına dair zaten mevcut Yeterli mi değil mi? Epeyce bir tartışılıyordu. Bunun yanındaysa şimdi e, çocukların beden e, dersi yerine e, ahlak bilgisi dersi almasın daha iyi olacağını karar verildi. Ve bir saat eksiltildi böylece. Aslında fiziki meleke geliştirmeleri gerekiyor ama e, din dersi daha uygun görülmüş. Bu arada eğitmenler bu konuda ne diyor derseniz bir, bir sürü şey diyor. Bir kim verecek bu dersleri belli değil. İki, e, neye göre verilecek? Hangi müfredata göre? Bu belli değil. Üç, bir sıkıntı daha var. E, otistik olmanın doğal sonucu olarak zaten soyut kavramlarla ilgili ciddi sıkıntı çeken çocuklardan bahsediyoruz. Ve bunu ifade etmekte üstelik yani. Yani ee. soyut kavramları anlamakla ilgili ciddi ee. sıkıntı var ortada. Zaten e, dinde bildiğimiz üzere soyut bir kavramlar bütünü. E, bu nasıl anlatılacak diye soruyorlar. Biz zaten somut e, öğrenimiyle ilgiliiz çocukların. Daha çok bunu yapmaya çalışıyoruz ki bu konuda zorluklar var. Nasıl oluyor bu iş diyorlar. Şunu söylemiş öğretmenlerden biri. Ee, konuşmayı öğretemediğin, iletişim kuramadığın otistik çocuklara din dersini nasıl verebilirsin? Demiş ve din dersi soyut bir kavram elle tutulmaz, gözle görülmez, vicdani bir olgudur. Nasıl olacak bu iş diye sormuş eğitmenler. Evet yani çok son derece absürt tartışmalarla ve hakikaten ileri geri gitmelerle sarsılan çok travmatik bir toplumsal dönemden geçtiğimi söyleyebilir. Yani kişilik yarılmaları, şizoid durumlar, hiçbir uzmanlık alanım alakası bile olmadığı halde kulaktan dolma bilgilerle ciddi bir e, kavramsal sorunlarımız olduğunu söyleyebiliriz herhalde. yumanın hatta. Son bir, e, gene dini konularla ilgili son bir şey daha vereyim. Taraf gazetesinde gene e, dün çünkü gazetede de başörtüsüne Alevi desteği başlıklı bir haber vardı. üniversite e, Alevi kanaat önderleri de üniversitedeki başörtüsü yasağını eleştirmiş ve bu meselenin hemen çözülmesi gerekir demişler. Bu da bir yeni e, söylem. Aslında burada önemli olan galiba... E... Darbeler sürecinde yaşadığımızda benzer bir şey yaşıyor olmamız. Kimsenin çıkıp artık efendim gerektiğinde tabii ki darbe olur ordumuz ne günedir falan filan diyemediği bir Türkiye'deyiz ya artık. Hani darbe yapılmamalı ama falan diye devam eden hikayeler var yerine. Buna benzer bir durum aslında daha iyisiyle belki de ümit dünyası söylediğim ama e, Alevilerin ve Sünnilerin ortak bir zeminde buluşabilecekleri bir durumun oluşmaya başlaması. hak Dediğimiz şey üzerinden perspektifi oluşturmaya evet. başlamaları. Temel, temel insan hakları perspektifi üzerinden bireysel ve kamusal haklar. Bunun hakla, anlamı zaten ötekinin vatandaşı. ne giydiğinden bana ne ve e, ne giydiğinden bana neden öte asıl devlete ne diye sorabiliyor olması. Çünkü başörtüsünü savunmak Alevilere ve e, Alevilerin cemevi hakkını ya da din dersiyle ilgili taleplerini savunmaksa Sünnilere düşerse devlet yandı gülüm keten elva. Ali kız mesela, Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı, e, kimsenin kılık kıyafetinde değiliz. Burada öz önemlidir Yeter ki birbirimizi kendi kıyafetimizi giymeye davet etmeyelim, zorlamayalım demiş. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Sekreteri Sadık Özsoy'da her tür dayatmaya karşıyız. İnsanların kılık kıyafetleriyle özgürlüklerin kısıtlanmasını yanlış e, buluyoruz demiş ancak türbanda siyasi bir malzeme yapılarak toplumun önüne çıkarılmamalı demiş eski SHP milletvekili Salman Kaya da e, üniversitelerde engellenmesinin doğru olmadığını düşünüyorum türbanın şeriat yönetimlerinde olduğu gibi sen de benim gibi yaşayacaksın anlayışıyla takılmadığı diğer insanları baskı altına almadığı sürece üniversitelerde serbest bırakılması gerektiğini Düşünüyorum demiş Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Başkanı Murtaza Demir de son aylarda yani üniversitede olur kamu, kamu da olmaz son aylarda Kılıçdaroğlu'nun türbana özgürlük verilebilir görüşülebilir açıklamasının ardından bir rüzgar esti. Bu sadece Alevileri değil çağdaş yaşamı benimsemiş. Tüm kesimlerde bir tedirginlik oluşmasına da yo, neden oldu ilk öğretime indirgenecek mi vesaire Derneğin değil benim şahsi görüşüm üniversitelerde serbest olabilir ancak kamusal alanda türban olmamalı demiş. Ve son olarak da EDP Genel Başkanı Ziya Halis'te. Eğitimin önünde türbanın bir engel olmaması şeklinde soruna yeni bir anayasal düzenleme yapılarak çözüm üretilmesini istiyoruz demiş. Elbette üniversitelerde okuyan genç kızlarımız inanç özgürlüğü hakkına sahip olmalılar demiş. Evet ve belli bir noktaya da gelmiş olduğumuz söylenebilir. Evet, burada bitirelim. Çok sayıda haber vardı bu sefer. Çünkü kritik günler. Hem dünyada da hem Türkiye'de de Kritik günler yaşanıyor. Bazen hı hı. böyle birçoğunu da dışarıda zaman ve nefes yetersizliğinden bırakmış olabiliriz. Onun için de peşinden özür dileyip telafi edeceğimizi de söyleyelim. Ve The Coasters grubundan Ronnie Brighton da doğum günü münasebetiyle 1938'de New York'ta doğmuş. Halen yaşıyor. Coasters grubunun bu üyesinin... Doğum gününü kutlamak için Down in Mexico adlı parçalarına kulak verelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Bye. This